Ben Ahmet Görsev, ben Atilla Aygin'i, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. Sevgili Laflayacağız dinleyicilerim, yepyeni bir programda yine sizlerle birlikteyiz bir perşembe akşamı veya bir Cuma öğlen diyelim. Öğlen diyelim, öğleden sonra diyelim. Ee, yine çok kıymetli bir konuğumuz var bu akşamki programda. Çok uzaklardan geldi. Çok uzaklardan geldi. Çok da heyecanlı hikayeleri olan bir konuğumuz bu akşam. Bizlerle birlikte laflayacağız da. Sevgili Gülnur Tumbat, hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Yani bizi kırmadınız. Çok kısıtlı bir vakitte Türkiye koşullarında... Bizimle birliktesiniz. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Çok e, demin de söylediğimiz gibi dop dolu bir program olacak ama Ahmet istersen her zaman yaptığımız gibi, her konumuzda yaptığımız gibi bir e, eğitim hayatıyla girizgah yapalım. Sonra bakacağız. Ee, tamam ben e, Denizli'de doğup büyüdüm. Denizli'de okudum lise sonuna kadar işte devlet okullarında. Daha sonra e, OTTÜ Çevre Mühendisliğini e, kazanıp Ankara'ya geldim. Sevgili Gülnür devlet okulları ne kadar güzeldi değil mi? eskiden? Valla güzeldi. <gülüyor> Hepimiz devlet okullarından doğru, geçtik doğru. ve inanılmaz bir kalitesi vardı devlet okullarının. Gerçekten. Şimdi atanmaya da fazla kaydetti Evet, Hatta. şimdi atanmayan öğretmenler. Tabii tabii kavga gürültü gidiyor. Eskiden özel okul deyince falan insanlar burun kıvırdı yani. Evet. Evet öğretmenler gerçekten ha. öyle. Ben de bizim ailemizin çoğu hep öğretmen. Yani babam öğretmen. İşte o zamanki ev sahibimiz öğretmendi falan. Hatta. Babaya da buradan selam, selam. söyleyelim. Babam rahmetli. Allah rahmet, rahmet eylesin. Teşekkürler. Selamımızı duysun. Evet. E, hatta yani bizim ev sahibimiz de öğretmendi. E, rivayete göre beni evde tutamadıkları için... E, ...kadına, kadının peşinden... E, ...yani onu onu çok seviyormuşum vesaire. işte. E, bu da sizle gelsin Nereye mi? peşinde. <gülüyor> diye onun peşine <gülüyor> beni vermişler. Ben o şekilde yani... Beş yaşında ilkokula başlamışım erken. erken. Ondan sonra işte on altı yaşında liseyi bitirip on altı yaşında o kapısından içeri girdim Sonra olaylar gelişti. Bu baya erken. Baya erken. erken. Neyse ki hani hazırlık okudum. Öyle bir şekilde kendi akranlarımla hani dengeleme şansı birazcık oldu. Çevre mantiği okudum, işte matematik fan. Bu sınava göre. Evet. işte beni nasıl seçtin? Yani çevre mühendisliği öyle <gülüyor> bir bilinçli bir seçim miydi? Bilinçli bir seçim diyemem fakat Ottu çok bilinçliydi yani şöyle ki benim lisede o işte tahta sıralarımız vardı ya hatırlarsınız Hı -hı. işte evet. e, oraya yani böyle Ottu'yu ben kazımıştım. Yani <gülüyor> kendi oturduğum yere aklıma yani koydum gün, yani diyorsun. Evet onu görüyordum oraya, o kazılıydı e, ve bir şekilde çalışıyordum. E, sonra yollarımız kesişti otüyle ama yani otü istiyordum ben yani bir şekilde yani bilmeden işte çok işte cool geliyordu <gülüyor> falan <gülüyor> sonra eee e, yani öyle hani bilinçli seçilmiş bir şey değildi e, sonra e, şimdiki çocuklara da söyleyelim artık kazıyacak sıra yok ama kafalarına kazısınlar. kazısınlar evet aynen o gerçekten onun o hani o görselin ee, gücünü sonra ben başka hani başka ortamlarda, başka tecrübelerde de o gücü çok iyi hissettim. Sonradan o aklıma geldi, öyle yaptım. Evet, o zaman da böyle yapmıştım diye hani onu düşünmem evet. çok sonralardan e, farkına vardım, hatırladım diyeyim. E, çünkü hani oturup da böyle bir hani farkındalık işte şey yapmadığımız için o, o vakitler çok fazla. Eee sonra tabii hani ne yapacağımı hala bilememe halleri, işte otu OTTÜ bana çok iyi gelmişti. OTTÜ'ye girdikten sonra e, e, kendi bölüm derslerim dışında e, işte OTTÜ'de dağcılığa başladım. OTTÜ'de su altı topluluğu üyesiydim aynı zamanda. Aktif olarak bu kulüplerde görev aldım. E, daha sonra tam hani ne yapacağımı bilememe halleri, her genç insanda olduğu gibi diyeyim. Dedim hani master da yapayım masır'a başladım e, masır'a başladım e, fakat o zamanlar işte e, çevre mühendisleri işte CHED raporu yazıyorlardı e, benim e, tez hocam da bu o, o, o vakitlerin hatta daha sonra uzunca bir zaman da bu çok büyük projelerin çedar raporu yazan Hı, profesör şarjı. adamdı yani onun projelerinde çalışıyorduk biz e, fakat <gülüyor> Yani öyle bir noktaya geldi ki mesela hani orada ben dağcılık yapıyorum hani çok fazla doğada vakit geçiriyorum falan. En son aldıkları proje e, işte Fırtınaderesi, Kaçkarlar Fırtınaderesi üzerine Hidroelektrik Santrali'nin ÇED raporu hani Ondan sonra işte Bergama Altın Madeni falan <gülüyor> dedim bir dakika. <gülüyor> ne hani e, Çok düzgün işler yapılıyordu hani yapılan modeller vesaire <gülüyor> ama o biliyorsunuz yani ÇED raporu dili, hani hiçbir zaman, yani o da politik bir dil. Hani olabilir, şöyle de olabilir. Evet, evet. Ama hani yanlışı yanlış demediği evet. için gerçekten bir noktada e, yapamayacağımı hissettim. Yani böyle bir şeyin parçası olamayacağımı hissettim <gülüyor> ve e, ondan sonra babamla konuştum. Dedim ki yani bu iş olmayacak yani çevremetliğini biz <gülüyor> unutalım. Benim başka bir şey öğrenmem lazım. Babam da sağ olsun dedi ki yani okulla ilgili herhangi bir şey Olacaksa tam desteğim arkan, arkandayım senin. evet e, yani aynen öyle söyleniyor yani okulla ilgili bir şeyse bu o zaman o yüzden bunu bırakacaksan yani arkandayım dedi e, tabii orada biz hani öğretmen aile çocuğu işte e, idealistlik vesaire e, çevre masterını da yarıda bırakamadık ben iki manzira başladım tam, tam. E, işte bir işletme master'ına başladım bir yandan işte çevre mühendisliğine tezimi yazıyorum. Bir yandan işte MBA yapıyorum. Orada da dedim ki madem hani bu kadar zor işlere kalkıştım bari çok düzgün bir, iş, bir tez yapayım. Çevre mühendisliğine de yani hani adım bir yerlerde geçecekse. O zaman işte 98 97, 98, 99 daha mesela işte Boğaz'daki tanker trafiğiyle ilgili mesela çok oturaklı bir risk assessment çalışması yoktu benim master tezim ilk hani, bayağı referans buldum. E, şey e, onu onu yaptım yani o e, bir risk assessment çalışması yaptım o benim hoşuma gitti yani değişik bir şey yani şey raporu değil bir şey değil ama hani enteresan bir konu ve işte parça parça hani bu boğazla ilgili bilgilerin bir araya geldiği modellemeler yapılan falan böyle hoş bir şey oldu neyse ki o, ve onunla ben o defteri güzelce kapattım. tatmin olmuş bir şekilde kapattım sonra işte işletme masterı e, ...yaptım. E... Şimdi, sevgili Günnur... E, ...Boğaz'daki... ...Tanker trafiğinle alakalı bir şey söyleyince... ...aklıma geldi. Boğaz'daki tanker trafiğini unut. Yeni bir tane kanal açıyoruz. Hem Marmara'nın canını <gülüyor> okuyoruz. Bitti herhalde yani o iş ya. Bitti bitti. İnşallah bitmiştir şey, artık. Ya, yani nefesleri değil yani şeyleri yani. bile yetmedi. Aa, ama düşünsene yani... <gülüyor> ...nerelerden, nerelere, direklerden dönüyor memleket. Öyle öyle, çok doğru. Evet, o, evet, o e, kanal meselesinde de benim tezimin bir yerde adı geçtiğini ben duydum. Dedim hayır yani, o, o, onu, <gülüyor> ben onu onun için yapmamıştım. Yani hani daha iyi regüle edilsin ya da işte başka bir sistem getirilsin önerisiyle yapılmıştı. E, çok mu Boğaz'daki şey tanker trafiği? Eskiden çoktu hala mı yani bugün? Çok. Yani daha fazla e, insan taşıyan e, deniz aracı var. Daha fazla normal insanın e, olduğu. E, yani geçen gün hatta boğaz kenarında işte koşmaya gittiğimde gör, yani zaten bildiğim bir görüntü falan ama bir an şöyle durup ya bir saniye gerçekten hani acayip bir trafik var. Hı. Kocaman bir tanker geçişte buradan gelen Mesela yavaşlamıyor bile, hani bir an şey düşmeyen yani bu Amerika'da olsa San Francisco'da, hani Körfezinde <gülüyor> hani olay olur o gün, hani o günlerce konuşulur, konuşulur işte, Nasıl riski at, attı herkes, herkes kendini falan gibisinden. Hani daha çok insan denizle meşgul. Evet. Ee, öyle bir şey var. Ee, Benim ama şey hoşuma gidiyor biliyor musun? Mesela Boğaz'da yürürken yanından bir anda böyle devasa bir tanker, tanker geçiyor. geçiyor. Yani dünyanın hiçbir tarafında yok. Bence yani biz de. bir kıtadan bir kıtayı seyrediyoruz ve aradan bir deniz akıyor. Tabii. Yani öbür tarafta mesela bir Paris'e gidiyorsun. Nehir var. Evet. Sen nehri evet. var. Kahverengi bir su akıyor. Onu Biliyor. topuyorlar. İşte Londra'ya gidiyorsun. Times. Tabii, Kahverengi bir İstanbul de İstanbul gibi yok. Yani, evet. Ve işte Praha'ya gidiyorsun. Orada bir tane bir nehir falan. Ama düşünsene burayı yani pırıl pırıl bir deniz, deniz evet. Ve çok enteresan. Ya böldüm ama yani böyle bunu hatırlatmak istiyorum insanlara. Boğaz trafiği durdu şey zamanı, pandemi zamanı. Bir anda yunuslar gelmeye başladı. Yani bu hayvanlar kim bilir bu pervane gürültüsünden ve bu motor trafiğinden nasıl? ne kaçırlarsa, yani, nasıl evet. kaçıyorlarsa. Bu motor gürültüsünden bir de insanlar kaçsa çok daha iyi olacak yani İstanbul'un <gülüyor> nüfusu tam tersi bizde. Geçenlerde Milano'ya gittik. Pırıl pırıl her taraf falan filan. İşte orayı bir arkadaşımız gezdirirken, yani orası temiz, orası pırıl trafik düzgün, insanlar kimse korona çal Kaç milyon insan var dedim yani Milano dediğin yer, İtalya'nın kuzey İtalya'nın en büyük şehri. İki milyon dedi. Dedim 18 milyon daha o, göndereyim buradan. Evet, bak ne hale o geliyor orası. Evet. <gülüyor> Çok kalabalık evet, hakikaten kalabalık. Evet. Pardon kestim ama Hı. yani Biliyor, tanker trafiği azalınca tanker, evet. balıkların geri gelmesini çok hoşuma gitmiştim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet o haberleri hatırlıyorum. Ne, ne kadar mutlu olmuştuk değil evet, mi? Evet yani. sabahları evet sa hala tek tük var. Evet var, hala var. tek tük var evet. Peki sonra Amerika? S sonra e, işte NBA bitti 99 işte o zaman ekonomik bir kriz. <gülüyor> <gülüyor> Krizlerden Hiçbir bir, bir krizler, tanesi o zaman evet. bana denk gelmişti ve ben e, yani pazarlama ile ilgili çalışmak istiyordum piyasada fakat e, istediğim işler e, hazır değildi ya da işte olmadı bir şekilde ya da çok az pozisyon vardı o dönem e, bir şekilde olmadı ve ben e, Ankara'da işte Tayyide iş analisti olarak orada e, çalışmaya başladım. E, <gülüyor> Ee, yani çok hani orada e, çok iyi arkadaşlarım oldu vesaire ama e, çok acayip mutsuzdum Hı. yani şöyle hissediyordum her gün işten çıkıp eve geldiğimde yani bu mu? Bu muydu? <gülüyor> bu muymuş yani benim? Bu yani, yani, e, o kadar mutsuzdum o kadar kötü hissediyordum ki kendime. yani e, kendimi çok büyük böyle bir e, nasıl diyeyim eee e, karanlık bir yerlerde buldum bir anda yani hani o o kadar uğra uğraşmışsınız etmişsiniz sonra hani böyle bir isyan hali değil de gerçekten hani böyle gerçekten bu bunun mu için mi? <gülüyor> evet. bunun için miymiş falan e, sonra tekrar baba babama rahmetli <gülüyor> babama <gülüyor> baba dedim yani bu iş de olmayacak e, çünkü yani bu istediğim iş bu değil ve her gün gelip ağlıyordum yani o ilk sene o Bayağı ciddi ciddi bir problemdi bu, ondan sonra dedim ki yani o zaman ben doktora yapayım, yani doktora biraz çıkış gibiydi, yani doktora yapayım akademisyen olayım isteğiyle değil, daha çok hani burada iş olmuyor, istediğim de çalışamıyorum, işte krizi var bilmem ne, doktora yapayım, işte doktora başvurularına başladım, o başvuru yapma süreci falan da çok iyi geldi, yani. hani ...iyi bir şey olacak diye inanarak böyle bütün kalbimle uğraştım ettim. Yere kazdırdınız mı? <gülüyor> yere kazımadım. <gülüyor> ee, i̇şte MBA yaparken işte makalelerin okuduğum işte birkaç profesör vardı, işte öğrendiğim hani doktora programları okullar vesaire bir sürü yere başvurdum sonra. Ee, başvurumu yaparken de zaten hani öyle bir noktadaydım ki o zaman hayatımda şey diyordum kendime hep yani mümkün mertebe bundan sonra yani gerçekten istediğim şeyleri şey yapmak, yapmak üzerine bir şeyleri oldurmaya çalışacağım yani çünkü bu iş böyle olmaz yani her gün eve gelip ağlamak ne demek ya yani böyle hayat mı geçer falan? <gülüyor> kendi aklımla işte o zamanlar. Ondan sonra dedim ki bu başvuru paketlerini hani yazıyorsunuz ya kendinizi tanıtan Hı. normal notlardan vesaire ayrıca kim olduğunuzu anlatan ben de oturdum böyle dağcılıkla ilgili dağlarla ilgili böyle bir şeyler yazdım ee, risk almakla ilgili ee, işte korkuyla ilgili. Ee, Güzel bir böyle iki 3 sayfalık bir şey heps o, o yazdığım şeyi bütün üniversitelere gönderdim başvurdum üniversitelere ondan sonra iki tane yerden kabul geldi bir tanesi INSEAD, Instayat'ı biliyorsunuz yani evet. Avrupa'nın hatta dünyanın Dünya en sayılı tabii. işletme okullarından bir tanesi yani o da, dağcılık makalemle beni kabul ettiler yani o Dedim o zaman, hani çünkü o benim gözümde INSEAD böyle çok standart, hani mainstream yani Biraz, hani evet. çok iyi okul ama hani mainstream bir okul. Ee, evet enteresan falan dedim. Sonra işte bir de University of Utah'dan kabul geldi. Oraya da başvurmamın sebebi, şimdi çok alakasız tabii iki tane INSEAD hmm. ve University of Utah. Ee, benim makalelerini böyle bayılarak okuduğum bir profesör o zamanlar University of Utah'ta oh, çalışıyordu. Evet. Şimdi Kanada'da çalışıyor. ...hala. Ee, yine şimdi önümde bir ikilem var... ...ve hani hangisine karar vereceğim... Ee, ...o e, adam da... ...benim İnsead'dan da başvuru aldığımı... ...duyunca... E, ...bana dedi ki sen buraya bir gel... ...Hani İnsead sana daha cazip... ...gelebilir şu anda ama... ...işte bana uçak bileti gönderdi... Allah. ...ben buradan Ankara'dan... Utah'a gittim... Ee, ...ilk defa Amerika gidiyorum... ...ve ilk gittiğim <gülüyor> yer Salt Lake City... ...yani... <gülüyor> Tamam hani adam çok tatlı vesaire hani hani çok iyi ağırladılar işte okulu gösterdiler falan ama hani so, yani o kadar acayip garip geldi ki ortam ama hani orada da böyle dağlar evet. var falan. Evet. Bir yandan da böyle kalbime dokunan bir şeyler var. Ondan sonra e, o uçak biletinin de o zaman bir promosyon varmış. Amerika bileti alınca Avrupa bileti. dedim o zaman INSEAD'a da bir gidip bakayım. bakayım. <gülüyor> INSEAD'a da gittim. Ondan sonra ee, sonra döndüm dedim ki Utah Utah gidiyorum çünkü e, işte hani kalp meselesi yani orası bana kendimi daha iyi hissettirdi. Ne güzel Ve şöyle düşündüm yani şöyle bir durdup, durup düşündüğümde hani çok iyi bir okul hani orada, orada okumuş hatta orada benim hani tanıdığım akademisyenler var orada okumuş arkadaşlarım var vesaire. Ama ben şey hissettim yani hani bu kadar her şeyi bırakıp gideceksem... Yani ...çok değişik bir şey yapmak Onu, istiyorum biraz. ben. Yani hani böyle standart bir hani paket... ...bir şey yapmak istemiyorum. Orada yapılan araştırmalar da daha hani... ...mainstream dediğimiz. Yani belli metodolojiler... Evet, ...var, belli doğru. konular var. Çok harika konular vesaire ama... ...biraz belli, belli. sağa solu. Hani ben orada kendime... ...kendim olabileceğim bir alan... ...bulamayacağımı hissettim. Mayut tahta bu işte... ...dünyaca ünlü... ...işte hani... E, ...bilmem kaç bin tane yazdığı makalelere... ...referans verilmiş bu adam. Yani bana o kadar iyi davrandı... ...ve o kadar... ...o iyi geldi ki... E, ...günür gelmiş falan hani Hı. böyle... Hani ...ben kimim böyle bir... ...işte <gülüyor> kuzu kuzu oraya gittik ama adam... ...hani inanılmaz bir saygı, sevgi... E, ...o bana çok çok iyi geldi dedim... ...hani istediğim şey bu yani... ...böyle bir insanla çalışmak istiyorum. O şekilde ben... E, e, ...toparlanıp... ...sırt çantama eşyalarımı doldurup... ...Yutal macerasına atıldım. Utah macerasına atıldım ve... ...ilk sene biraz zordu. Çünkü hani... ...Sold Lake City sonuçta hani biraz değişik bir sosyal dinamiği olan bir yer... <Gülüyor> ...ama doktora programı daha enter... ...yani bir sürü dünyanın her yerinden gelmiş... ...işte insan vardı... Güzel bir grup Üniversite çok iyi bir üniversiteydi. Zaten hani sosyalleşme, kampüs dışında bir hayat için ne paramız vardı, evet. ne de hani vaktimiz. Doktor öğrencisiyiz sonuçta. Onu bir şekilde e, hani ilk yıl o şekilde geçirdik. Sonra orada yaşayan çok enteresan insanlarla tanışmaya başladım. Yani işte e, e, dağcılar, işte çok ünlü dağcılar. Orada yaşayan benim daha önce kitaplarını okuduğum, işte takip ettiğim insanlarla tanışmaya başladım. İşte kayak yapmayı orada öğrendim, salonu. Ee, mukavimeti otu da öğrenmiştim vaktinde. İşte kaya tırmanıyoruz, işte river rafting yapıyoruz. Ee, ondan sonra bu insanlarla işte, işte climbing gidiyorum. İşte bu yani benim hikayelerini bildiğim işte adam mesela benim emniyetimi alıyor falan ben kendimi böyle çok harika bir grup insan içinde bulunca e, çok çok, çok iyi geldi sonraki aslında. aşamalar içinde bir aslında bir ön giriş gibi yani evet. burada, burada şunu ilgili. çıkarttım ben ee, burada eğer bir şeyler kötü gidiyorsa doktora gideceğine doktora, doktora yapma. yap <gülüyor> burada herkes doktora gidiyor ve Kalbinin sesini dinle, çok güzel evet. Çok iyi oldu. Süper. <gülüyor> evet, aynen. Doktor, doktora gideceğine doktora yap. Doktora <gülüyor> yap. Peki, bir parça, bir parça arası ya, verelim, bir soluk alalım. Evet. evet. parçaları e, Ati sevgili Ati ortağ seçti. E, satisfaction diyoruz. Evet, e, Paolo Frezu Devil Kuartetten gelecek, e, ünlü İtalyan trompetçi. E, parçadan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yapacağız dinleyicileri kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bir parantez açmak istiyorum burada. Aa, sevgili Gülnur e, Tumbat Amerika'daydı ve kısa bir süreliğine kalktı Türkiye'ye geldiğinde bizim programa katıldı kırmadı. Sordum ne kadar zamandır Amerika'dasın diye 23 sene dedi. Evet 2001 gidiş, evet. O, gidiş. gidiş o gidiş. Şimdi ben aklıma ne geldi biliyor musun? Uzun süre Amerika'da kalanlar konuşurlarken, aa onun Türkçe'si neydi falan diyorlar. Ama sevgili Gül, Türkçe'si, evet, ona ettim, evet. Şivesi, Türkçe'si evet. falan, o kadar uzun süre orada kalmış olmasına rağmen mükemmel. M ya mükemmel değil ama teşekkür ederim. <gülüyor> ee, çok sevindim öyle düşündüğünüzde çünkü e, yani her zaman ilk gelince öyle olamıyor yani bazı zamanlar var mesela hani Tarzanca ve hani Kendimin de sevmediği bir şey ama bir türlü kelimeler işte. E çok normal. Yok canım ben çok yani, yani zaman mesela var. iki ay gidip Amerika'da kalıp gelen neydi onun Türkçesi <gülüyor> diyen insanlar biliyorum yani. Bir anda Amerika'da oluyorlar Tabii gelirken buraya. <gülüyor> çok teşekkürler. Güzel. Peki. Aa, doktoradan, doktora doktoradan, gitmeden evet, yuta doktora. Evet. Yutahtan devam edelim. devam edelim. Sonra da yavaş yavaş böyle bir hafifçe. ...iş hayatına doğru girebiliriz istersen. Tamam. Ee, işte e, ben hani... ...anlatmıştım... ...mühendislik tezim risk çalıştığımı... ...teknik olarak risk çalışmıştım... ...sonra düşündüm... yani ...doktora tezimde de çok enteresan bir şey yapmam lazım... E, ...diye... E, ...yani kendi... ...kendimden beklentim çok yüksekti... ...ve dedim ki riskin bir de... ...yani risk çonsu çok katmanlı... ...yani Malta-i-Dermen şey acayip bir konu... ...her... E, konuyla ilgili risk, riski getirip çalışabilirsiniz her disiplinde vesaire. riskten devam etmek istedim aslında Türkiye'de yaşamak büyük risk <gülüyor> <gülüyor> her an başlarına geleceğin belli değil <gülüyor> Doğru. Ee, ve e, şimdi tüketim çalışıyordum doktor olarak pazarlama doktorası yapıyorum ama tüketim çalışıyordum hani çok işte, sosyoloji psikoloji Tarih, güzel sanatlar yani bütün disiplinlerin ortasında bulunan insanı çalışma haliydi. idi. İşte felsefeden tutun işte yani, yani acayip bir, acayip bir eğitim vardı orası bana yani çok derin yani Marks'te okuduk efendim işte bütün e, işte felsefik işte e, yani, in, yani insanı konuşan ne varsa şey. hepsini okuduk diyeyim e, işte. ...her disiplinden dersler alındı vesaire... Ee, ...ben oraya dağcılığı tekrar bir şekilde geri getirdim. Ve ee, dedim ki yani riskin tüketimini çalışayım ben. Riskin pazarlamasını ve tüketimini... ...ve bunu bunu dağcılık kontekstine bakarak anlamaya çalışayım. Şimdi arada İngilizce kelime Çok böyle enteresan. bir tane girmiş oldu. Ee, işte okuyorum, anlamaya çalışıyorum, onu uydurmaya çalışıyorum. Yani bunu, bu riskin tüketimi tüketimi kavramını ben hani nasıl anlatabilirim hani dağcılık yani dağcılık kullanarak bunu nasıl anlatabilirim bir de tabi hani dağcılıkın ticaretleşmesi hani sonuçta büyük paraların döndüğü de bir endüstri dağcılık ee, bir de onun riskin pazarlaması kısmı var yani bu riskini pazarlamasını ve tüketini ben bir araya getireyim böyle bir şey yapayım yani bu kulağa da çok Hoş, hoş geliyor. Şu anda çok hoş geldik. Ondan sonra ve işte bu çok sevdiğim işte bu doktor hocam e, ona bahsettim dedi ki yani ne yaparsan yap en iyisini yapacağına inanıyorum. Hani <gülüyor> Çok güzel bir mentordu adam bana ve, e, ve o ara ben işte bu daha önce bahsettiğim Utah'ta yaşayan işte Utah'ta Montana'da Wyoming'de Ayda oralarda yaşayan ama işte Himalayalarda tırmanışa giden ünlü insanlarla tanışmaya başladım. Ve bu insanlarla ben <gülüyor> e, görüşmeler yapmaya başladım. Yani bir sorularım vardı, onları hazırlayıp bunlarla oturup kaydedip e, işte e, milatkatlar yaptım. E, soruyordum yani risk. Anlattıkları hikayelerde hep kendilerini riske çekip e, ondan ondan konuşmalarını e, işte sağlayıp öğrenmeye çalışıyordum hepsinden. Ee, bir şekilde bir sürü insanla böyle e, tanışıp bir sürü insanla mülakata gittim. Hatta mesela bir tane e, işte Conrad Anker var, çok ünlü bir dağcı, e, Montana'da yaşıyor. E, onun <gülüyor> Utah'tan Salt Lake City'den Montana'ya çok külüstür bir arabam vardı. Onunla kar kıyamet araba kullanıp 6 saat Bozman'da onun kapısına gidip kapıyı çalıp Heh, onunla interview falan yapmıştım. Zaten adam seni görünce riski anlattı. <gülüyor> <gülüyor> e, Bu arabayla e-mail atmıştım gelmiyor. daha önce. Hani biliyordu. <gülüyor> öyle kapısında belirmedim falan. Yani öyle çok çok enteresan insanlar tanıştım. E, hikayeleri dinledikçe bir yerden sonra tabii herkes Everest'ten bahsediyor. Eş ee, işte Everest'in ticarileşmesine geliyor konu. Dağcılık'tan açıyoruz, risk almaktan, onu tüketmekten açıyoruz. Ticarileşmeye ister istemez konu geliyordu ve artık herkes bunu söylemeye başladığında ben o e mülakatları durdurdum ve dedim ki yani benim artık oraya gidip orada Gözlenme bu iş olurken olsun. oradan bunu anlamam lazım. Yani artık bütün kitapları okumuşum, yazılmış bütün kitapları. Bütün makaleleri, dergilerde çıkan yazıları, işte önemli isimlerle birebir görüşmeler yapmışım vesaire. Sonra yine doktor hocama gittim dedim ben benim <gülüyor> saha çalışmamı, Everest'i yapmam lazım yani. Çok güzel fikir. Ondan sonra. E, Destekler de. Ondan sonra e, destek olur musunuz? Yani adam zaten hani e, full destek arkamdaydı bunu konuştuğumuzda sanırım böyle Ocak ayı falan da tabi sezon Everest sezonu Nisan Mayıs biraz acele etmen lazım eğer hani bunu yapmak istiyorsan bunu kotarmak istiyorsan gitmen lazım Bir planlamaya başlaman lazım o arada da işte bu çok ünlü yine 80'lerin Himalaya dağcılığında e, ki çok <gülüyor> e, bilinen isimlerden İngiliz iki dağcı var e, Alan and Adrian Burgess diye bunlar ikiz kardeşler ama nasıl komik insanlar ve nasıl acayip tecrübeleri var işte ben bu insanlarla işte tırmanıyorum falan onlara bahsettim. Ee, hani gidebilir miyim nasıl olacak hani Himalayalar vesaire kendi başıma gidebilir miyim falan onlar beni oturttular bir gün. Ee, biz beraber ben zaten hani kitaplardan o Everest ana kampa gitme yolculuğunu hani zaten okumuşum literatür kısmı tamam ondan sonra bir de bu iş için yıllarca yapmış insanlarla oturup konuşma kısmı yapmak istedim gün gün bana şey çıkarlar bak ilk Profe. gün katman diyor varacaksın işte şu hostele gideceksin ondan Hiç sonra yok. ilk gün ulaş eksiklerini al pazardan bilmem ne işte ikinci gün e, işte luklaya uçak biletini alacaksın. İşte ama bak erken, en erken uçağa binmeye bak çünkü hava çabuk bozar. Yani böyle detaylı bana e, güzel bir şey hazırladı. Onlar da bir mentorluk yaptı. Yol haritası Yol çıktı. Yol haritası Hı. çıktı. Hı. E, ondan sonra o, o dönemlerde de e, Salt Lake City'de bu işte outdoor endüstrisinin e, en büyük retail showu. Outdoor Retail Show hep Salt Lake'te yapılıyordu. Aa, bu insanlar da hani ünlü insanlar oldukları için hani normalde hani halka açık değil. Bütün bu hani bütün piyasanın en büyük markalarının geldi. işte bir sonraki sezonun mallarının tanıtıldı. Yani tamam. çok büyük bir expo. Ee, biz her sene e, onlar da bana işte e, kendi misafir olarak benim yanlarında oraya soktular. Harika. Ben orada bu markalarla işte endüstriden insanlarla falan tanışmaya başladım. Sonra işte benim doktor tezim için Everest ana kampa gideceğim belli olunca ee, dediler ki sen böyle bir şey hazırla. Bir tanıtım şeyi gibi. Belki bunlar sana malzeme ben verir. Verirler. Çünkü malzeme almam lazım. Yani doktor öğrencisiyim. Çok param yok vesaire. Böyle aldım. Ee, bir işte beş sayfalık falan bir tanıtım şeyi hazırladım. Onu işte eee ...böyle güzelce dosyaladım falan... ...böyle bir sürü elimde kopya var... ...ben... ...bu dünyanın en büyük outdoor exposunda... <gülüyor> ...tek tek gidip işte ben... <gülüyor> ...Günürt'üm bat... ...işte risk çalışıyorum... <gülüyor> ...Everest'e gidip data toplayacağım falan... ...tabi insanlar... ...önce şimdi araştırma için oralara giden... ...tabi bir sürü insan şey. var... ...bunlar antropologlar... ...tıp öğrencileri... ...hani yüksek irtifa'nın vücuda etkilerini çalışan... ...tıp öğrencileri... ...jeologlar, işte buzul çalışanlar vesaire... ...hani ben... Ben pazarlama doktoru sayınca hani <gülüyor> biraz açıklama gerekiyor tabi ama neyse ki böyle çok e, güzel e, çok güzel destek gördüm yani mesela sırt çantamdan tutun uyku tutumu bana hepsi verdiler hani evet. bu enteresan bir şey olacak hani e, bir de samimiyetime de inanıp sanırım ne güzel verdiler işte hatta böyle Yulbo var Fransız e, da gözlüğü markası. E, hatta onun pazarlama direktörü, hala iletişimdeyim kendisiyle, e, e, gerçi şimdi şirket değiştirdi, e, bana bir kutu e, bu işte hani örnek e, gözlükler hani mesela işte birisi almış geri vermiş, hmm. az kullanılmış falan bir kutu e, gözlük ver dedi ki ya ben sana hani yepyeni gözlük vereceğim ama bu kutuyu da orayı or, oraya götürüp işte şarplara hmm. ihtiyacı olan şarplar vermeni Gerber. istiyorum dedim. seve seve öyle bana malzeme veren de oldu bir anda benim e, hurçlar doldu. <gülüyor> büyüdü <gülüyor> neyse bir şekilde ben oraya gittim İşte bu Elon ve Adrian Burgess'ın bana e, tavsiyeleri doğrultusunda işte Başladım yolcuma, tek başımayım. O Bugün Luke... şarpalarda gördüğünüz gözlükler varsa sevgili <gülüyor> Güldur'dan da. <gülüyor> ee, i̇şte lookla havaalanına indim. Bu meşhur dünyanın ikinci en tehlikeli İki havaalanı diye hani. geçiyor. Evet. İşte Edmund Hillary'nin oradaki köylere hastane ve okul yapılmasını kolaylaştırmak, kolaylaştırmak için yaptırdığı minik bir böyle airstrip denen hani bir şey. Ee, onun da hikayesi çok acıklı. Adam onu yaptırıyor ama ondan sonra kendi eşi ve kızı oraya uçarken e, kaza yani geçiriyor şey. uçağa ve ölüyor Aynı. ailesini kaybediyor neyse çok <gülüyor> e, öyle, ço öyle çok hikayeler var tabi oraya indim e, normalde tabi or oralara giden hani, turla giden insanların her şey hazır iner birileri karşılıyor işte porterlar, taşıyıcılar Hı -hı. geliyor eşyalarınızı alıyor falan benim iki tane hurç var bir de ben duruyorum Teş Ondan sonra neyse birileri yardım etti onları çıkardık falan sonra Hani olur ya böyle böyle yerlerde böyle köşede bekleyen tipler olur hani ne bileyim inşaat işi Bir için, işi. taşıma işi için, <gülüyor> şudur <gülüyor> budur. Öyle bek zaten söylemişlerdi bana öyle tipler olacak orada diye. Şöyle gözüne kestirdin birini. <gülüyor> yanına git hani benim bana yardım eder misin? Yani porter'ım olur musun? Taşıyıcım olur musun? Öyle iki, iki tane iki tane yani Şarpalarda hani çok böyle büyük şey insanlar değiller. Değil. Ee, ama hani, e, Oralarda doğup büyüdükleri için genetik olarak bizden daha üstleniyor. Güçlü kuvvetler evet. birazdan. Neyse o şekilde ben o vadide ana kampa doğru yürüyüşüme başladım 10 gün. O yürüyüşte de çok enteresan şeyler oldu. Çünkü ana her... kampa yürüyüş 10 gün mü? 10 gün sürüyor, evet. Ee, ve e, Orada da çok enteresan insanlarla tanıştım. Ana kampa işte vardım orada üç değişik ekiple beraber iki ay boyunca hmm. kendi çadırımda e, yaşayıp e, data toplamaya devam ettim. Ama tabi herkes oraya bitirmanış ekibi e, ile gelmiş işte belli bir programları var vesaire hani bir de bir, bir yerden sonra dışarıdak dışarıdan insanlarla ekip dışından insanlarla e, muhatap olmak istemiyorsunuz çünkü hani artık yani zirveye odaklı konserde hastalık kapabilirsiniz falan sonuçta 5.300 metre ana kamp ve o süreci yönetmeye çalışırken de acayip şeyler yaşayıp acayip şeyler öğrendim çünkü hani insanların bana güvenip benimle konuşmasına ikna etme süreci de beni yani biraz hırpaladı ama çok şey de öğrendim mesela o süreçte benim kendi yaşadığım şeylerden ürettiğim konulardan bir tanesinden tamamen oradan çıkan bir şeyden mesela parale bir makale falan yayınladım evet. işte bu emotion management üzerine e, customer emotion management hani e, yani çok enteresan öyle yani konular ilginç gerçekten ilginçti. Evet. E, ondan sonra işte e, o arada da işte bu Everest filminin e, Hollywood yapımı olan yani bir sürü var da o David Brasher'in falan işte yapımında çalıştığı o ekip oradaydı işte ilk ilk şeyleri çekiyorlar görüntüleri falan işte artık yani kimin kimi oynayacağı daha belli değil işte Jack Gyllenhaal'dan bahsedilebilmem ne ama hani onların sabları orada işte ünlü dağcılar falan işte bir şekilde ben o yapım ekibiyle arkadaşlık kurdum ve e, hani ben kendi çadırımda kuru kuru şeyler yemeye çalışıyorum. Bu Hollywood ekibinin çadırında işte. <gülüyor> çünkü bunlar çekim, yap çekim yapıyorlar. E, re realleri işte katman diye göndermek için helikopter diyor. geliyor diyor. Gelirken tabii bunlar mesela salata falan yiyorlar. Hı. Ondan sonra <gülüyor> neyse ki yani e, çok güzel aramızda bir ilişki oldu. Böyle hep şey yani. ...gün içinde acaba Hollywood ekibi bu akşam beni yemeğe davet eder mi? <gülüyor> falan, <Çok gülüyor> çünkü güzel. salata yemek istiyorsunuz yani. bir yerden sonra falan. Neyse bu şekilde ben orada iki ay geçirip, sezon boyunca güzel. kalıp... ...verimi toplayıp geri, geri döndüm. Güldür bir şey soracağım öğrenmek istiyorum. Normal şartlarda Hollywood ekibi seni çağırıp da o salatayı yemeseydin konserve açıp yeniyor değil mi genelde nedir e, konserve orada? işte bu benim beraber kaldığım yani şöyle söyleyeyim beraber kaldığım ekipler diyorum ama hani onlarla beraber kalmıyorum kendi çadırımda kalıyorum onların mutfak ekibine para ödeyerek hı hı hı. işte ekibe yaptıkları yemeğin yanında bana da bir tabak yemek veriyorlar nedir bu ben tabak? de e, nedir işte onların daha çok işte onların dalbat dediği işte mercimek hı hı. mercimek çorbasının yani mercimek yemeği evet. hı hı. işte pirinç pilav makarna, yani yemek yapılıyor ee, arada konserve de tabii ki yeniyor ama böyle böyle bu tarz şeylerdi evet. yani ama tabii 2004 sonra şu andaki yani Everest ana kamp mutfakları çok gelişti Gelişmiş. yemekler de gelişti <gülüyor> ee, yani özel şefler falan götüren ekipler, ekipler var. var. Artık. İşte yani. o senin söylediğin ticarileşmenin Aynen. bir boyutu herhalde. Aynen. Ben mesela atıyorum e, işte Hollywood ekibi böyle yemekler yiyor. Orada işte İspanyol ekibi var. Onlarla da işte iki hafta geçirmiştim. Onlarla da peynir, şarap işte <gülüyor> çünkü onların sponsoru işte bir işte İspanyol peynir firmasıymış. Şarap firmasıymış. Zeytinler. işte konserveler açılıyor. Böyle zeytinler. Dinler. Onlarla da çok iyi anlaşmıştık. Yani... E, orada da sürekli peynir yemiştim. <gülüyor> Sonra Aa, Amerika ekibine ülkeden birilerini bulmak lazım yani orada. Evet. Yolunuz düşerse. Vallahi şu anda Türkiye'de e, zeytin, zeytinyağı ve peynir fiyatları o hale geldi ki neredeyse bulamayanlar Everest'e gitsin diyeceğim. <gülüyor> Bulamıyorlarsa oraya. <gitsin. gülüyor> evet. Ya bu inanılmaz Evet bir, hikayeler bir, hepsi birbirinden bir, güzel, bir evet, birbirinden ilginç. Birbirinden ilginç. Fakat bir parça ağrısı vermeyi unutmayalım. Evet unutmayacağım. Günlüğünü susturmak zor geliyor başlayınca. Arada nefes alacağız. Tam hemen girmek lazım parçaya. İkinci parçaya geçeceğiz. Keni Baran'dan geliyor. Evet. The Nearness of You diyeceğiz. Ama parçadan sonra bu sefer ana kamptan daha yükseklere çıkacağız. Hakikaten mi? Çok heyecanlı. Gelsin bakalım Keni Bar. sevgili laflayacağız dinleyicilerim. E, keyifli programımız kaldığı yerden devam ediyor. E, bu akşamki konuğumuz sevgili Güldür Tumbat. E, şimdi doktora ile ilgili e, Everest'te kalmıştık 5300 metrelerde. İleriki yıllarda bir bunun daha yukarısı var, zirveler var. Sadece Everest değil birçok yerde zirve var. Ama arada bir e, San Francisco ya geçiş var doktora bittikten sonra yanlış hatırlamıyorsam 2005 bir oradan girelim oradan sonra da yavaş yavaş artık dağcılık konusuna geleceğiz tamam ee, doktora sezi yazıldı işte iş başvuruları yapıldı ee, San Francisco'dan iş teklifi aldım sonra Paris'ten teklif aldım işte AÇES'e yine Fransa'da kendi çok çok iyi okullar il okullardan bir tanesi yani kendimi dört sene sonra yine aynı şeyde buldum. Yani. <gülüyor> Amerika, yani, mı, Fransa Amerika mı, mı, Fransa mı? Amerika mı, Fransa mı? Aşes'e, Aşes'e ve tabii çok iyi okul, e, çok oturaklı, hani çok ünlü bir okul Fransa'da. İşte orada görüşmeye gittiğim zaman e, bir hatırlıyorum görüş, iş görüşmesini böyle bir odada işte Fransız e, böyle aşırıca işte bir entelektüel profesör. E, Odan içinde sigarasını içip benimle mülakat yapıyordu <gülüyor> ama yüzüme bile bakmadığını hatırlıyorum ve o anda dedim ki yani böyle, hani hocamı hep hatırlıyorum yani referans noktam artık o kadar evet, yukarıda, yukarıda ki yani böyle ben bu, burada böyle bir Olmaz. ortamda yapabileceğimi sanmıyorum diye düşündüm hayır dedim yani orada da o anda çalışan o dönemde çalışan çok harika insanlar da vardı aslında bir yandan onlara onlarla da e, orada olmak isteği vardı vesaire ama bir yandan da yani Avrupa'ya gelme fikri sanki Türkiye'ye dönüyormuşum gibi, gibi hissettirdi ve şey dedim kendi kendime. Daha hazır değilim. Yani biraz daha Amerika'da kalayım. Dolayısıyla ondan sonra San Francisco'yu seçtim. Bir sene sonra AŞS'e tekrar teklifini yani. tekrar uzattı. Biz gerçekten seni istiyoruz. Dedim ya bu iş olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> ne olur benden nefret etmeyin. E, gitmedim. San Francisco'da kaldım. İşte e, o... Ka Sonra tabi benim araştırma konumu artık böyle hani risk tüketimi falan olunca hani dağcılığı kullanarak anlattığım konular olunca e, e, işte yine projeler yazıp mesela işte fonlara başvurdum. Bir tane öyle bir fon alıp research e, amaçlı e, işte Amerika kıta, Kuzey Amerika kıtasının en yüksek zirvesi Den Denali Dağı. Eskiden Mackin yani ilk adı Denali, sonra makineli dediler. Sonra Obama onun işte orijinal adını artık kullanacağız dedi. Denali diye geçiyor. İşte oraya yine bir research fonuyla... Biz yani, alışığız deseydin. Türkiye'de sokakların <gülüyor> ismi her iktidar değiştiğinde <gülüyor> değişiyor. Her gün değişiyor. İşte Alaska'ya gittim. Yani ilk Kuzey Amerika'daki büyük ekspedisyonum o oldu. 2007 Haziran. Oraya da yine hani, hani tabii yetişme halimiz işte öğretmen çocuğuz. Hep kitaplarla büyümüşüz. İşte iki tane master yapılmış doktora yapılmış. Tabii hep Yapılan her şey öncesi bir oturup bir araştırma hmm. yapma hali hep var yani okuyup e, her, yazılan her şey yok yani öyle bir iki şey okumak değil. da değil işte fotoğraflara bakıp fotoğrafları çalışmak vesaire yine öyle ben hazırlanıp e, hatta ilk başvurduğumda reddettiler yani biz bununla bir şey anlamadık <gülüyor> niye daha gidiyorsun <gülüyor> araştırma için sonra tabi ben biraz bozulmuştum aradım sonra komite dedim ki yani e, nedir tekrar başvuracağım. Hmm. Hani ne ne ne eksik. An, neye eksik? Gerçekten bunu yapmak istiyorum. Sonra neyse bir sene daha onun üzerinde çalışıldı, tekrar başvuruldu. Of, o alındı o fon. Ben öyle Denali tırmanışını yaptım. O ilk Türk kadın tırmanışı oldu 2007. Ve ee, ondan sonra yine işte Kaç metre orası? E, Denali ah bak <gülüyor> 6000 küsür diyeceğim. Yani 5 ee, binin üstünde bir yer. Evet evet. Hmm. Evet. Peki bir yani şimdi bu böyle hani ben San Francisco'dan çıktım yolda dağa tırmandım diye bunun bir illaki bir evliyatı var. Yani ODTÜ'de başlamıştı Hı. ondan biraz bahsettik ama yani bu tecrübe bu bu bilgiyi veya bu hani gözük aralık mı denir? Nasıl şey oldu yani hani bir günde yapılacak işler değil bunlar çünkü. Evet, yani Ötüd'e Ötüd OTTÜ Dağcılık Kulübü e, o zamanlar yani son hallerini çok bilmiyorum ama hani çok çok sağlam e, bir dağcılık okuluydu yani ekoldü Ötüd D.K.S.K. E, çok çok iyi dağcılar yetiştirdi, e, baya disiplinli bir okuldu yani kendi içinde bir okuldu hani yürüyüş yapma etkinliği vardı evet. nasıl yürünür hani sıfırdan başlıyor da eğitimler işte çadır nasıl kurulur. ...karda çadır nasıl kurulur... ...işte şu işte kaya tırmanışı nasıl yapılır... ...hani buzul tırmanış nedir... ...tek tek işte uzun dağ yürüyüş... ...işte ekspedisyon nedir... ...bunların hepsini biz... ...bir öğrenci öğrendik gibi okul içinde... Mi? ...okul olarak öğrendik... ...sonra ben orada eğitmenlik de yaptım... <gülüyor> ee, ...yani o hani... ...sadece fiziksel değil... ...çok entelektüelde bir yatırım vardı orada... ...konulara... ...Yutah'ta ee, e, tanıştığım... İşte beraber vakit geçirdiğim insanlar işte o Himalaya tecrübesi oralarda acayip şeyler öğrendim ee, ve iyi ki de yani tek başıma gitmişim hepsine çünkü oradaki o tek başına öğrenme deneyimi çok farklı, farklı. onun kıymetini onun ne olduğunu anladım ee, yani tek başına gidince böyle işleri tek başına yapınca e, karşıdaki insanın sizi gerçekten tanıma şansı ee, çok artıyor yani hiç başka yanınızda bir antraj yok, yani bir tek siz varsınız ve hani öyle yerlerdesiniz. Bir de ee, yani çok şey öğrendim, kendimle ilgili çok şey öğrendim, dağlarla ilgili çok şey öğrendim. Bir şekilde hani hazır hissettim. Bir de o işte hani ön çalışmayı yapmanın verdiği de bir tatmin, bir güven o şekilde oluşuyordu. Yani sadece hani ben yaparım ederim değil. Evet anladım ben bunu. Yani bu böyle olan bir şeymiş. Kafamda canlandırıp çalışıp işte görselleriyle, işte yazılmış kitaplarıyla işte mesela Denali'nin sadece Denali'de olan kazalarla ilgili bir kitabı var ona. Mesela hmm. onu falan tek tek hmm. okuyup işte vesaire. ve ee, çok iyi bir ekiple American Alpine Institute yine kendi içinde bir okul hmm. gibi çalışan bir ekip ve yazıp dedim ben, ben bunu de yap, yapmak yani istiyorum. Tabi orada çok hani çok disiplinli bir şekilde antrenman yani hayatım Doka. antrenman. Doka. Ee, işte ultramaraton koşuları yapıyordum. Önce bir triatlon vesaire denedim. Hani triatlon işte, işte cool, işte olan. <gülüyor> bir de biz yapalım falan diye denedik vesaire. Hiç o beni açmadı. Yani triatlon çok steril. Yani çok güzel spor. Evet. Bir sürü triatloncu arkadaşım var. Yanlış anlaşılmasın. Ama benim için çok steril ve çok structured bir şeydi o. Ee, ama ben ultramaraton koşularını işte dağlarda yine çıka işte 10 saat koşmak bana çok iyi geliyordu. Ee, bir de o zamanlar benim border collie shepherd karışımı <gülüyor> bir köpeğim vardı. Yani resmen köpek beni inanılmaz bir koşucu yaptı. O köpek sayesinde ben inanılmaz bir sporcu oldum. Yani onun hakkı çok büyük. Çünkü hiç yorulmayan bir köpek. İşte koşuyoruz 10 mil. Gözümün içine bakıyordu yani bu mu ya bak, hani? Bitti mi diye. E hadi o zaman bir üç mil daha koşalım <gülüyor> falan derken arkadaşlarım dedi ki yani, senin yarışlara katılmam lazım. Yani. Çünkü çok acayip bir noktaya geldi bu iş ve öyle ben koşmaya başladım ve kazanmaya başladım. Yani hani öyle ya. yaş grubu birinciliği falan değil overall, overall. Işte 100 kilometre falan. Evet dedim tamam bu iş oldu. <gülüyor> Ee, işte Alaska'daki işte Denali'ye tırmanışa gittik. Çok şansıma, yani ekip iyiydi, e, hava iyiydi. Yani Alaska zaten çok acayip bir yerde. Yani oraları gör, görmek, görmek o, bile evet çok yani. çok iyi geldi. Günün ne kadar süre alıyor bu tırmanışa başlamayla tepeye varıp tekrar aşağı inme? Yaklaşık. Her dağ için farklı. Yo, bu Denali için. Denali için. Denali için e, kağıt üzerinde önerilen süre iki ya da iki haftayla üç hafta arasında değişiyor ee, öyle bir şey veriyorlar çünkü hava durumu bozarsa hani üç gün dört gün çadırdan çıkamıyorsunuz ee, bizim şansımıza yani hava çok iyiydi herkes e, çok düzgün bir şekilde aklimatize olduk üstürüplü e, bir şekilde olması gerektiği gibi ve biz onu on günde yapıp bitirdik Wow, evet, yani soğuk, hiçbir soğuk, şey olmadı. evet. Ne kadar bir ağırlık taşıyorsun sırtında... ...bütün bu işler yapılırken? Ya böyle... Bu, <gülüyor> bunların aslında bu, bu soruların... ...cevaplarının çalışmam lazım Çünkü hep... ...herkes soruyor. Yani ağırlık sorulu <gülüyor> işte. Ne kadar... ...soğuktu falan. Yani orada durup... <gülüyor> ...termometre falan hiç bakmadığımız için... <gülüyor> ...mesela ağırlık... E, ...deneli'de sırt çantanız var... ...ve kızak... ...çekiyorsunuz. Kızağın üzerinde yük var. Yakıt, ha, çadır... Ee, işte yiyecek, içecek, işte acil durum malzemesi, ipler, işte e, buz vidaları Malzemeler. vesaire her şey ekibin malzemesi kendi malzemeniz ee, işte yüksek kamplara varana kadar geçilen yerler daha hani müraim eğimli yerler ve kızaklarla o yükleri taşımak ...en mantıklısı. Yani sırt çantanın haricinde bir de bir kızak çekiyorsunuz. Kızak çekiyorsunuz. Wow. İşte onun ritmine girdikten sonra hani o da böyle bir... E, yani ritmi yakalayınca dağlarda bu hareket etme meselesi bir meditasyona dönüşüyor. Yani o yük ne kadar ağır olsa da şey olsa da o a, hani onu düşünmüyorsunuz e. diyeyim. E, ve hani e, belli noktalara da işte acil durumda mesela... ...işte hava bozsa ve orada biz e, mahsur kalsak e, senaryoları için e, belli noktalara e, mesela yakıt işte bir parça hmm, yiyecek vesaire gömüyorduk ve üzerine bir tane çubuk dikiyoruz dikiyor yani denel'in milli parkının kuralları da gereği o çubuğu dikip üzerindeki işte etikette ekspedisyonun adı tarihi koyuyorsunuz sonra gönderken onları almanız Aymadık. gerekiyor hem acil durum için hem de işte e, orada Milli Park Dağcıları diyeyim. Diyelim ki bakıyorlar dönmediniz daha. Hani başınıza bir şey mi geldi? O şekilde takip ediyorlar evet. bir şekilde. Yani çok nasıl diyeyim e, çok kontrollü bir sistem. İyi bir sistem var aslında. Yani evet. çok iyi bir sistem. Hani böyle herkesin başı boş böyle aklına geldikçe, aklına estikçe şey. hareket ettiği bir ortam yani. değil Alaska. Evet. E, ve Şimdi. o şekilde kontrol ediyorlar. Yani kazaları falan da bu şekilde kontrol etmeye çalışıyorlar. Evet. Şimdi evet. bu programı yaparken Atilla'yla benim kadehlerim de beyaz, Gülnur'da su var. <gülüyor> ve, ben da, ve ben bir <gülüyor> yandan da pro içiyorum. Kampta pro içmek diye bir şey yok değil mi? Valla içen var, şarpalar sigara içiyor, i̇çiyor yani. yani. Evet. Benden iyi şarp olur Sen o zaman. Sen bir şey pro sponsor bul kendini. Bir pro sponsor bulup şarp olayım. <gülüyor> Aynen. Gözlük de var nasıl olsa Gülnur'da. <gülüyor> ödünç gözlük, alırsın. Ödünç. Peki o zaman yine bir parçaya gidelim. Evet. ve Emuço evet, diyelim. Besam evet. Henry. Taksiye evet. E, bir Fransız basçıdan e, yeni albümü çok yakın zamanda çıkmış. E, parçadan sonra tekrar birlikteyiz. Bu şahane tamam. bir seçim olmuş. Hoşuna gitti. Hoşuma gitti. Güzel. Sevgili laflayacağız dinleyicileri. Harika bir programda. Sevgili Gülnur Tumbat beraberiz. Ee, ultra maraton dedik. Kendimize hani sırtında bir sırt çantası ile düşünün. Ondan sonra koşmaya başlayın, yürümeye başlayın. Ne olduğunu anlayacaksınız. Öyle ultra maraton deyip geçilmiyor sadece. Hmm. Önce oradan devam edelim. Sonra da ee, bu dağcılığa girmeye başlayalım. Evet. Çünkü orada böyle çok güzel hikayeler evet. ve rekorlar evet. var. Rekorlar evet. var. Tamam. Ee, o zaman oradan dağcılıktan evet. devam edelim. İşte Den Deneli tırmanışı öyle oldu. Sonra e, bir sonraki sene Güney Amerika'nın en yüksek zirvesi Aconcagua'da. Onun yüksekliğini tam hatırlıyorum. Nedense Deneli'yi hatırlayamadım bırakıp <gülüyor> bu. 6900... 60 küsür metre, oh, 50 evet. metre, evet yani 7000 metreden biraz az e, yüksekliği. Akankagua adı. E, buraya da gitmek için e, bir arkadaşımla beraber, o da işte ultramaratoncu, plan yaptık vesaire. O son dakikada e, bütün programı yine ben her şeyi çalışıp hazırladım vesaire. E, o onu bunu kendi başımıza yapabileceğimize inanmadı ve çok hani e, e, gitmek üzerine hani çok hazırlık yapmadı. iş işi işiyle ilgili şeyler de vardı. Son dakikada dedik yani ben hani gelemeyeceğim. Bu bana uymadı. Yapamayacağım. Tamam dedim. O zaman hani seneye belki düşünürüz. Seneye yine aynı şekilde hiç oralı olmayınca ben dedim ki yani ben hani bekleyemeyeceğim başka insanları. Ee, şimdi bir ekiple gitmek lojistik bir ekip e, lojistiğiyle gitmek tabi kolay ama mesela çok para öyle hmm. bir param yok <gülüyor> sonra yine işte bu Ellen ve Adrian Burgess bu İngiliz ikizler e, hala iletişimde kendileriyle çünkü San Francisco'ya taşındıktan sonra her spring break fall break ben Utah'a gidiyorum biz Kaya tırmanıyoruz <gülüyor> işte Güney Utah'da e, bunlarla beraber e, ya böyle bir şey var Hani ekip yok. <gülüyor> Benim aklımda böyle çılgın bir fikri var ama hani size bir danışmak istiyorum. Hani ben buraya tek başıma gidebilir miyim sizce? Hani beni biliyorsunuz. Arada da kesinlikle gidersin. Ondan sonra süper. biz yine oturduk. Wow, <gülüyor> süper destek. Oturduk. Ben zaten hani çıkarmıştım bütün programı. Onlarla üstünden geçtik. Onun hani detaylarına bak. Şuraya şuna ekle, şöyle yap vesaire. Yine aynı şekilde işte Mendoza'ya uç. Oraya gidince şu <gülüyor> otel'e yap. git. O otelde işte şuna merhaba de <gülüyor> bizim iyi. için falan. Ee, yine çok güzel bir mentorluk. Ee, ben o şey tamam dedim işte malzememi hazırladım. Ee, uçtum Arjantin'e. işte dağcıların kaldığı o oteli bulup orada kaldım. İşte ertesi gün gittim Kültür Turizm Bakanlığından dağcılık e, dağın izin belgesini Neyse. aldım. E, i̇zin olmadan çıkılmıyor tabii. Çıkılmıyor. İzin için başvuruyorsunuz, parasını ödüyorsunuz. Sonra işte oradan bir otobüse binip işte Ant Dağları Milli Parkı'nın <gülüyor> kapısına giden bir otobüs ona binip oraya gittim. Orada işte eski bir e, kayak merkezinden kalma bir şeyde e, işte Ranzalı odaları olan e, şeyde oraya girdim orada. <gülüyor> Ertesi gün işte oradan Milli Park'tan yürüyüşe başlayacağım. Orada işte iki tane de Alman çocuk vardı. ...böyle şey yapma, sen hani ekibin nerede falan... ...ekip falan yok, ben tek, tek başıma, başıma geldim. Şöyle bir baktılar yani hani... Ne oluyor? Şimdi bunlar da hani iki tane alma böyle... ...yani kocaman, işte güçlü <gülüyor> iki tane... Gibi ...dağcı, e ondan sonra ben de böyle... ...işte çıtı pıtı... E, ...ya bir orada bir şey hissettim yani böyle hani... ...hani... ...hani... ...bu kız... Hani <gülüyor> ...niye burada, evet olacak. yani... <gülüyor> ...falan... Öyle bir şey çok o enerji çok iyi hatırlıyorum. Sonra dediler ki biz şimdi işte işte katır tutuyoruz. Ana kamp yani esas ağır şeyleri katırlara Katırla göndereceğiz. Şey Bizim katırda yer var. <gülüyor> Ağırlık yeri yani. Katır mı Kotası satır var. mı? <gülüyor> İstiyorsan hani senin hurçlardan bir tanesini şey Koyan. yapalım. Ben de orada hani onu nasıl çözeceğim hep düşünüyordum. Aa evet olabilir falan. Neyse biz katırları paylaştık. Sonra yürüyüşe başladık. Ama onlar kendi temposunda ben kendim e, öyle ana kampa vardık, vardım. İşte çadırımı kurdum. Orada e, kendi işimle gücümle meşgul olup işte kendi karımı eritip yemeğimi yapıp hmm. falan. Ondan sonra bir baktım ki Akan Kogu, ana kampı hani orada böyle mutfak çadırları var. Hani yürüyüş için gelen insanlara falan oturup yemek yemileceği. Hizmet e, Ben onu keşfedince ben benim kuru yemekleri <gülüyor> kenara bırakıp hem de hani insanlarla tanışmak <gülüyor> için oralarda birazcık e, vakit geçirdim. Yani oralarda dedim yani kendi çadırımdan çıkıp öbür çadıra girme meselesi yani bu. Ondan sonra yine işte zaten programım belliydi işte birinci kampa kadar çıkıp oraya işte yakıt biraz yiyecek falan taşların altına saklayıp geri in. Ondan sonra biraz daha yukarıya çık oraya şey yemek koy. koy geri gel. Ondan sonra çadırla uyku tutumluyla çık yani böyle in çık in çık şeklinde ben. Oralarda tabi ee, oksijen azalmaya başlıyor. Oksijen azalmaya başlıyor vesaire. Ama işte çok yani güzel bir programım var. Ona sadık kalarak devam ediyorum. Ee, öyle öyle şey yaptım. Sonra işte hazırım. Aklimatizasyonum tamamlandı. O arada çok böyle büyük bir fırtına oldu. Ee, hatta ben normalde o fırtına beklenmiyordu. Ben çıkacaktım. Son ee, bir gün öncesi orada da hani e, dağ hava durumunu takip eden ve bunu, bir, bir grup insanlar hep oluyor hani böyle yerlerde öyle birileriyle tanışıp onlardan detaylı hava durumunu almıştım Aynen. gördüm hatta biraz onlara para falan da verdim paylaşmaları için e, dediler ki yani fırtına var hiçbir yere kıpırlama Tıkadama. bu arada 3-5 insan çıktı ya da o bilgiyi Onlara Ulaşamaya, ulaşmadan almayanlar. yani birkaç kişi öldü o şeyde ee, ben ana kamptaydım neyse ki ee, neyse sonra hava açınca ben çıktım burada yalnız e, işte çıkıyorum falan hani etrafta 3-5 dağcı var ama yani ana kamptan sonra tabi insan sayısı azalıyor yükseklere çıktıkça yüksekteki ara kamplara çıktıkça da insan sayısı azalıyor. Tabii ama hani ben bunu yalnız yapıyorum ama hani böyle bir cengaverlik havasında değil yani çok temkinli yani her şey çok kontrollü, çok temkinli yapılıyor. Ee, bir işte Rus bir ekibi fark ettim. Baktım ki aynı şekilde hareket ediyoruz yani yan yana değiliz ama hmm. hani onları görüyorum böyle uzaktan ya onlar benim önümde ya geride hani hmm. dağda onlar var ben varım dedim ki yani bir şey olursa bu Rus ekip beni indirir Hı. dağdan. Ben bunların yakınlarında evet, yani şey bari, yapayım. Zaten hani çok öyle başka bir alan yok. hani. E, ondan sonra neyse işte e, zirveye ulaştım. E, Kaç gün sürüyor e, bu? Bu da Akankagua'da e, şeyi 2-3 hafta veriliyor. Kağıt üzerinde şeyi. Hava durumuna göre değişebilme hali. Ben de orada 12 gün falan, ee, iki haftayı çok kullanmadım. Kullandım. Ama çok hani yalnız olunca çok hani efficient bir şekilde ilerleyip hmm. hareket edebildiğiniz için, şe i̇şte zirveye ulaştım. Ondan sonra Bruce ekip de geldi falan biz orada da beni sarıldık, tebrik <gülüyor> ettik falan. Onlar tabii vodka kokuyorlar falan böyle. <gülüyor> çok enteresan. Çok Ondan sonra işte dediler ki yani biz hani sürekli şöyle omuzumuzun üzerinden hani bakıyorduk. Hı. Evet hala geliyor falan diye kendi aramızda senin hakkında konuşuyorduk. çok iyi. Hala geliyor, hala geliyor falan hı. bir türlü bırakmadın hı. falan. <gülüyor> Ondan sonra öyle espri yaptılar falan. E, o o macerada öyle, öyle oldu. oldu. Gülönül ee, peki yukarıya çıktığında e, yaklaşık 7000 metreye yakın hı hı. orada e, bir maske falan kullanıyor musun Yok. oksijen için? Yok. Ne kadardan hı. sonra kullanılıyor bu? Ee, yani Everest'te 7400-7500'den itibaren maske, oksijen kullandık. 7000 metrede hani öyle bir şeye şey ihtiyaç olmadı. olmadı. Ee, o işte öyle bitti. Sonra işte ben işte Tunç Fındık benim yakın arkadaşım, e, Tunçu aradım. Ya Tunç böyle bir şey yaptım. Hani zaten biliyordu o giderken haberleş, yani bir email atmıştım ama konuşma şansımız olmadı. İşte Tunç dedim oldu bu iş ben. <gülüyor> Yaptım, <gülüyor> yaptım yani bunu yapan başka biri var mıymış sen hani o sonuçta Tunç evet. biliyor dedi yok Gülnur yani <gülüyor> bravo o da teyit etti yani o o tecrübe yani onu tek başıma yapmış olma tecrübesi çok özeldi mutlaka çok mutlaka. çok güzeldi çok özeldi eee Güney Amerika zirvesi öyle, öyle oldu peki bir şey soracağım ben şimdi merak ettiğim için şey, tabii bunu soruyorum belki de çok cahilce bir soru olabilir aa Peki böyle üşüme, donma riski, bunlar böyle, bunlar aklından geçiyor mu insanın, yaşanıyor mu? E, onlar tabii ki geçiyor ama hani sizi kontrol etmiyor o hisler. Şöyle söyleyeyim, çünkü zaten doğru ekipman da <gülüyor> gidiyorsunuz. Ne zaman neyi giyiyor, neyi kullanıyor, olma bilgisini zaten taşıyarak, tecrübesini taşıyarak gidiyorsunuz üşüdüğünüz anlarda ne yapmanız gerektiğini Gerek yani. hani tabii ki üşüyorsunuz ama onun bir çözümü var. işte nedir? Sıcak bir şeyler iç, bir kat daha giyin, giyin. vesaire. Yani yapıla sorunlar belli, olası sorunlar. Onları çözmek Çözümleri için de şeyler yani. de belli. Yani sonuçta hani orada yepyeni bir şey keşfetmiyorum ben ya yani da keşfedilmiyor ve onlara uyuyorsunuz bunun için. Bunlar yapılmış, yazılmış, çizilmiş, insanlar anlatmış bu problemlerle nasıl başa çıktıklarını siz ha evet ben şimdi o şeyde okuduğum o senaryodayım o öyle yapmıştı ben de öyle yaptım yani o benim hani öncesinde çalışma diye anlattığım kısımların böyle çok faydası oldu çünkü olan şeyler hep bana aa evet ben bunu okumuştum mu hatırlatıp hani kendime olan güvenimi hani yapmam gereken şeyi biliyor olma güvenini ben o şekilde bulmuştum ondan sonra işte şeyi öğreniyorsunuz mesela nefes alıp verme ritminizin vücudunuzu nasıl ısıttığını, işte çok sıcaklarda nasıl soğuttuğunu mesela oturam ortam koşullarında atıyorum nasıl. Hmm. Yani vücuttaki ısıyı dengeleme Ölme. nefes alıp verme teknikleriyle hani bunu yapabilme hali de var. Yani çok komplike şeyler değil, çok basit şeyler ama işe yarıyor. Bilmem, öğrenmek, yani bilmem. orada benim öğrendiğim yani eğer tek bir şey ne derseniz mesela sakin olmak. Yani hmm. durup yani acı acı da çekiyorsanız ...çok üşüdüğünüz bir ansa da... ...her neyse yani yaşadığınız şey... ...bir durup bir sakin olup... ...ondan sonra çözümünü hatırlayıp... ...hemen onu yapmak... Bak. ...yani sakin olmak, durmak, dur durabilmek diyeyim. Yani önemli şey herhalde... ...şeyi koruyabilmek. Peki bir şey soracağım mesela buralarda... Aa, ...kaç rakımdan sonra... ...rakım geldi aklıma. <gülüyor> <gülüyor> kaç rakımdan sonra... ...başka canlıya rastlanmıyor... İşte vahşi hayvandı, şuydu buydu falan. Hani bizde vardır ya taş düşebilir, evet. ayı çıkabilir diye bir şey. Valla e, ben öyle şey hayvanlarla çok karşılaşmadım. E, yani Alaska'da tabii hani o eteklerindeki ormanlı kısımlarda evet, işte grizzly bear dedikleri bu çok agresif hani evet, o, o var aynı. işte. E, var ama hani... E, çok karşıma mesela 7500 metrede Everest'te 3. kampta 3. kamp böyle eğimde acayip bir yerde buzdan buzda platformlar açılarak çadırların konduğu bir nokta orası 7000 7400 7500 işte oksijene geçtiğimiz orada hatırlıyorum <gülüyor> böyle minicik kuşlar vardı çıpır çıpır çok böyle çok enteresan şöyle ...siz burada ne yapıyorsunuz dedim yani... Bura, ya. bura, ...nasıl geldiniz buraya... ...çünkü kuşlar, bir tane hani büyük kuşlar falan dedim... ...büyük, küçük, küçük kuşlar... ...işte artık hani o... ...hava, ısınan hava ile beraber... <gülüyor> e, o ...yükselmiş... İşte ...orada da insancıklar var... ...işte ne bileyim belki yemek parçaları falan buluruz diye... ...oralarda yani çok enteresan bir görüntüydü... Mesela ...ama Antarktika... <gülüyor> ...onu da anlatayım yani... Bu ...her baktığınız... Yani biz de, ...ben Antarktika'nın hani içindeydim kıyılarındaki hani penguenleri falan görmeye gitmemiştik hani içindeydik biz da daha silsillerin içinde fark ettiğim şey oydu yani ne bir kuş ne bir hiç böcek bir şey... ne bir sinek hiç yani sıfır, sıfır hiçbir evet. canlı yok ve o o acayip bir duyguymuş Duygu, yani mutlaka. çok enteresanmış yani başka hiç canlı hiç... görememe hali evet. ve her işte yüzlerce kilometre her yönde sadece buz, buz kar, kaya. kaya. Evet, çok enteresan, çok enteresan Ben hissettir. de çok böyle enteresan bir şey yaşadım. Kapadokya'ya gittim, balona bindik. Ve bu balonla yükseldik. Ee, yaklaşık işte 900 metre, 1000 metre falan oralardayız. Dünyanın ne kadar sessiz olduğunu fark ettim ilk defa. Dedim ki aşağıda kıyamet kopuyor, okay. yukarıda çıt yok. Meğerse ne kadar sessizmiş dünya. Ne güzel. Peki, o zaman sesli. Sesimizi evet, evet Bir e, parça arası verelim. Verelim. Tarık Yaman'dan evet, gelsin e, bir parça. Evet e, halalent diyeceğiz. E, senin de söylediğin gibi Tarık Yaman'dan. bu da enteresan keyifli bir parça. Sessizliği bozalım. Bozalım. Sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Gülnur Tumbat'ta gerçekleştirdiğimiz programımız tüm hızıyla, tüm heyecanıyla devam ediyor. İki zirveyi geride bıraktık. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ya bu işlere böyle yani bu zirvelere çıktıktan sonra indikten sonra ya yetti artık hani daha fazla macera aramayım diye bir şey oluyor mu? Yoksa hemen bu ikiyi bitirdim bu sırada ne var ...ona mı konsantre olalım... ...diye bir his oluyor dağcılarda... ...ve sende. İkincisi oluyor. İki, değil mi? Çünkü hatta öyle bir şey var ki... bunun sonra mesela... E, ...yani biz çok konuşuyoruz dağda... ...ekip arkadaşları ya da tanıştığım insanlarla... ...yani o ekspedisyon bitmeden... ...bir sonrakinin planını... Planı başlıyor. Dağda mı başlıyor da? Evet biraz öyle çok oluyor çünkü ya. şöyle şeyler oluyor... ...o kadar hani güzel şeyler... ...yani çok... <gülüyor> ...nasıl diyeyim bayağı perişan... Oluyor muhteşem falan. bir deneyim falan oraları tabii. çok hani sonra hatırlamıyor insan beyni falan ama e, döndükten sonra acayip bir hay yani hani çok güzel bir şey fakat sonra hani normal hayat e, e, ister istemez sizi tekrar o hani en mutlu olduğunuz o anları hatırlatıyor yani tekrar gidelim yani çok yüksekten çok aşağıya düşme hali oluyor ve bayağı ee, yani çok depresif demeyeyim ama yani çok e, çok karanlık da demeyeyim. Onu nasıl tarif edeceğimi bilemedim şimdi. Işte, or orada artık İngilizce kullanıyorum. Yani <gülüyor> Love point hani e, bir, öyle bir yerlerde dolanılma hali oluyor ve o hiç iyi gelmiyor. Yani. Ama eğer başka bir plan varsa Se, o süreci biraz motive olabiliyorsun. Evet. Ama benim bu hani e, bu dağcılık şeylerinde böyle Hani her şeyi çok sistematik, işte disiplinle çalışıp yapıyorum, ediyorum falan ama bu işte işte denerli önce oraya gideceğim, sonra şuraya gideceğim, sonra şu... Hani böyle önümde bir liste var da onun üzerine check checkliste böyle hani tamam bunu yaptım, bunu yaptım, öyle yaptığım bir şey değildi bu. Yani bu işte sonra anlatacağım hmm. hani yedi zirve meselesi de öyle değildi. Hmm. Yani işte Amerika'daydım, Amerika'nın en yüksek zirvesine Görüyorsun. çıkmak istedim. Ee, mesela orada başka dağlar da vardı. Ama vaktim yok, param yok. Eğer hani enerjimi ayıracaksam dedim ki en yükseğine çıkayım. Bir de zaten araştırma konu yüksek olması lazım. şey i̇şte Risk konuşuyoruz evet. vesaire. Yani biraz doğaçlama hmm. oldu. Ama bir yerden sonra bir dönem noktası oldu. Ondan sonra kalanları yapmak ismi. Yapma, yapma kısmı şeyi başka tabii. Sonradan oluştu diyeyim işte. O zaman Reyhan olmaktan çıkıyorsun. Dağlar kızı gönderiyorsun. <gülüyor> i̇şte bu e, Atankagua meselesi. Ee, o tecrübe öyle bitti, çok çok güzel sonra işte Mendoza'ya indim hmm. ondan sonra dağda tanıştığım insanlarla işte işte Arjantin güzel etlerinden, <gülüyor> dik <neydik>, şaraplardan <gülüyor> ay, işte ay, böyle ay, enfes ay. O Mendoza da bana hep şeyi hatırlattı ee, Biz Denizli'de büyürken yaz akşamları, bahar akşamları böyle ailece akşam çıkardık işte çay bahçesine giderdik Şimdi biz meyve suyu içerdik, dönüşte babam bize dondurma alırdı falan <gülüyor> Öyle bir muhabbet vardı Mendoza'da. Yani o aileleri, o parkları onu gördüm ben ve benim planım e, hani oralar Arjantin'de dolaşmak, oradan oraya, oradan oraya gitmekti. Ben onu görünce bir hafta ben Mendoza'da geçirdim. Hmm. <gülüyor> Hiçbir yere gitmedim Gitmez, yani. Anladım. O kadar iyi geldi ki orası bana. E, o o tecrübe de öyle sonuçlandı. Ondan sonra hmm. e, işte. ...iş güç devam ediyor... Ee, ...sonra bir yaz... ...bir arkadaşım... ...dedi ki ben Kilimanjaro'ya gidiyorum... ...hani gidelim sen de gel... Kim bu arkadaş? Ee, o zamanki erkek arkadaşımdı... Ee, ...ondan sonra... E, ...ama dedim hani benim çok vaktim yok... ...bir de yazın Türkiye'de... ...işte vakit geçirmek <gülüyor> daha güzel... ...şimdi yaza da dağ koymak istemiyorum normalde... ...hani ailemle, işte arkadaşlarımla görüşmek istiyorum vesaire ya yani onu bir haftada yapabilirsek olur. <gülüyor> Ondan sonra ben yine oturdum, çalıştım, şey yap, hazırladım falan. Sonra e, o gelmedi, gelemedi, bir şeyler oldu. Ben Millur hep bir çalışma şeyim var. Yani. <gülüyor> Daha, <evet. gülüyor> Ve o, o da biraz böyle mırın kırın, yani bir şeyler oldu o süreçte. Yani tam böyle full commitment göremedim onda ben. Yani ben tek gidiyorum. Ben planı yaptım, her şeyimi ona göre ayardım. Ben bunu yapacağım o zaman, yani seni bekleyemeyeceğim. <gülüyor> dedim ve e, işte gittim oraya yine tek başıma gittim şimdi Kilimanjaro e, tabii bu milli parklar içerisinde bu dağlar ve hani hepsinin kuralları var ve Kilimanjaro'ya e, girdiğinizde kamp, e, milli park sınırından girdiğiniz zaman yanınıza bir taşıyıcı ve bir rehber alma zorunluluğu var Hı -hı. E, o bara, da tabii ekonomisine bara. tabii yani ya öyle mutlaka, bir katkı tabii. sağlıyor yani neden olmasın hani ben öyle işte orada <gülüyor> bana esayn edilen kişilerle oturmanışı yaptım. işte ben ve iki tane kişi, biz üçümüz. Ama tabii çok kalabalık. Yani ben herkesin çıktığı esas standart rotadan çıktım. Çünkü hani zaten vaktim yok. yok. Ama merak da ediyorum bir an. O kadar okuyup araştırdıktan sonra daha da merak ettim vesaire. Sonra işte o zirveye öyle ulaştım. Kendi işte iki kişi ekstra ekibimle beraber. Oh, bir tanesi gelmedi. Ben ve bir tane rehber olan çocuk benimle geldi. Ee, son gün zirve günü bayağı soğuktu. Ayamdaki ayakkabının yetersiz olduğunu orada fark etmiştim. Ama işte orada hatırlıyorum. soğu soğuk ya. Evet. Nefes al, nefes al diye kendimi telkin edip sakinleştirerek kendimi. Bak güneş doğacak iki saat sonra ısınacaksın. Ee, o şekilde o iş bitti. Çok ısı evet. fark oluyor değil mi? Evet, evet aynen. Ee, böyle klimajöre klimajöre tırmanışından çok çok zevk aldığımı hatırlamıyorum çünkü Hı -hı. çok kalabalıktı. Çok, kalab çok kalabalıktı ve ben Afrika'da kendimi çok rahat hissetmedim. Yani hani her yere yalnız başıma gittim e, şey yaptım o vakte kadar ama bir şekilde e, orada böyle bir huzursuz olma hali vardı ve bir an önce oradan gitmesi Yani dağ kısmı bitince hani Afrika'yı gezeyim ...tanzane, yani oralarda dolanayım şey olmadı. Ee, ve dö e, döndüm. İşte klima bu, bu klimajero şey, e, dağı tırmanışı, milli parktan sonra... iniş iş çıkışı ne kadar süreye alıyor gene yaklaşık? Ben merak Kağıt üzerinde yani. yine işte iki hafta falan diyor. İşte ben onu bir hafta daha e, yaptım. Koşarak çıkıyorsun sen. <gülüyor> <gülüyor> Malatonculuk doğrultulur. <gülüyor> <oturdu. gülüyor> ee, hani... Ama hani acele etme hali yok. Ee, yine hani çok böyle sürekli kendimi kontrol edip, sonuçta yani her dağda bir yüksek irtifa problemi var. var ve canım. çok sinsi bir şey yüksek irtifa, yani siz hmm. ne kadar iyi olduğunuzu düşünseniz bile yani hiç fark etmeden, fark ettirmeden bir anda sizi etkileyebiliyor. Hani ben de bunun çok farkında olarak zaten hani yaptım. Nasıl işte bir yapıyorum. <gülüyor> Yani baş ağrısı başlıyor, işte baş dönmesi, baş ağrısı, yani inanılmaz baş ağrısı. Yani. ondan sonra işte çünkü neden hani hepsinin bir açıklaması var yani çok hızlı hareket ettin ya da çok efor sarf ettin bir önceki gün yeterince su içmedin e, kaybettiğin elektrolitleri yerine koymadın yani hepsinin bir sebebi bir açıklaması var ama hani bazı insanlarda genetik olarak mesela çok zorlanıyor evet. bazıları daha kolay, kolay adapte oluyor genel olarak şöyle bilinen bir şey var e, kadınlar kadın vücudu e, nun e, irtifaya uyum süreci daha kolay gelişiyor. Yani biz Enteresan. evet daha e, daha iyi bir şekilde adapte, adapte olabiliyoruz. Herkesin yani zaten... kafası çalışmıyordur onda. <gülüyor> <gülüyor> ee, sürpriz bir bilgi değil bu zaten hani bir sürü kontekste böyle bir şey var ama hani tabii ki herkes aklimatize olduktan sonra fiziksel olarak güçlü olan hani erkek yine hani güçlü falan evet. ama o süreçte kadın daha vücudu daha adapte <gülüyor> olabiliyor. İşte klimajer o şekilde sonra benim tabii ki aklımda hep yani bütün bunları yapıyorum aslında bütün bunlar benim tekrar Everest'e gitme antrenmanlarım da yani. O zaman kafaya konulmuş benim herhalde. Yani kafamda şöyle bir şey vardı ya ben. 10 sene sonra bunun 10. yıl, işte 2004'te ana kamptayım, doktora asezim için, hani 2014'te ben oraya gitsem, tamam. bunun 10. yılını kutlasam, hem araştırmamın devamını yapsam, işte hem de zirveye çıksam, hani böyle bir hayal, ee, işte e, o şekilde 2014'te e, işte sabbatical izni alındı, işte iki, yine projeler yazıldı, başvuruldu vesaire. E, 2014'te ben Everest'e gittim. Orada istersen duralım bir parçaya gidelim. Çünkü Everest'i uzun uzun yapmak istiyoruz. Farklı boyutları var çünkü Everest macerasının. Parça arası veriyoruz. Evet. Low tier diyoruz. Evet Ken McIntyre ve Eric Dolphy'den eski bir parça gelecek. Ama hoş bir parça. Parçadan sonra Everest'le geri döneceğiz. <Gülüyor> ...daflayacağız dinleyicileri. Harika bir program. Son gaz gidiyor. Sevgili Atilla Aygin'in parçaları seçti. Sevgili gündür Tumbat. Susturmakta zorlukla çeksek biraz. Non-stop hikayelerini anlatıyor. Ben Ahmet görse... ...arada ahkam kesiyorum. <gülüyor> Nerede Şimdi, kaldık? E, evet, 2000, i̇yice yükseklere evet, çıktık. Evet, evet. 10 sene sonra tekrar... ...Everest'e geldik. Sene 2014 hikayeleri dinleyelim. Evet Everest'te e, tekrar gidebildiğim için acayip mutluydum. Çünkü sonuçta hani ben bir akademisyenim ve e, sonbahar bahar ders veriyoruz. Normal akademik dönem semester dersleri. E, Himalayaların sezonu da bahar ya da sonbahar. ...hep böyle içimde bir ağırlık vardı yani ben oraya tekrar gidebilecek miyim acaba falan diye. Sonra neyse, neyse do doçentliğimi aldıktan sonra işte sabbatikal için hak kazanma durumları olunca... ...biraz rahatlayıp dedim tamam yapacağım ben bunu. Ee, i̇şte çok e, e, düzgün bir ekiple e, tekrar 2014'te e, bu sefer ekiple yani tırmanış ekibinin bir parçası olarak... Ee, bir, bir de biraz da destek de bulmuştum. Bir şekilde her şey böyle bir araya geldi ve ben kendimi yine Everest i̇şte yolunda bu buldum. zirve için ama yani tırmanmak için. için. tırmanmak için e, giderken buldum. Fakat bu sefer ki o tecrübe işte hani o 10 günlük Everest ana kampına yürüyüş, o işte köylerin arasından geçiş, yavaş yavaş yükseliş o tecrübe bir 10 seneki öncesiyle karşılaştırdığımda çok kaotik ve çok ee, ne diyeyim biraz huzursuzdu. Çünkü çok büyük bir ekipti bizim ekip. O ekibin... Büyük dediğin kaç kişiden oluşuyor yani mesela? Yani o ekip mesela... 3 demeli on, misin? 10 kişiydik <gülüyor> o ekipte biz. 10 tırmanıcı. Ee, şimdi tabii lojistik şirketi o tırmanıcıların işte ailesi, arkadaşı, onlar da trekking yapmak isteyenleri de getirdi. Yani sadece ana kampa kadar gelecekler biz de. Sonra dönecek onlar. Biz ekspedisyona Yukarı. başlayacağız. Fakat bir güruh. Ondan sonra bizim ekibimizde bir de bu bize söylenmemişti mesela çok önemli bir detay. İşte zamanında Everest'e çıkan en genç adam, işte o da gelecek, o da orada tırmanacak, zirveden atlayacak yani Ling Suid'le. Öyle bir projesi var adamın. Ee, o da orada işte NBC orada Discovery Channel orada onun dokümenterisi işte çekilecek onun işte hayal altitude kameralar o, o. yani böyle oraya vardık biz ve bize dediler, kaosun, dediler bir şey. içindeyiz. Evet, evet. kaosun içindeyiz Şimdi. neyse hani ben kendi kendime odaklanarak bunu yani yapacağım yani öyle şey yapıyorum telkin ediyorum ama çok kalabalıktık ve hani 10 sene önce size karşılaştırıp yani o coşku yoktu böyle bir hafif endişeli olma hmm. hali vardı. Hmm. Ee, onu hatırlıyorum. O ana kampa yürüyüş sürecinde. Neyse ana kampa vardık. Ee, i̇şte o yürüyüşçüler döndü falan. Biraz daha ortam sakinleşti. Ama yine de kalabalık bir ekip. Yani bayağı bir production ekibi var. Tabii. Bir de biz varız. Tırmanıcı ekip falan. Ama bütün özen ilgi işte production ekibinde. Mesela onların <gülüyor> Onlar bir de şef getirmişlerdi. Konuşuyorduk yani. Onların <gülüyor> yediği yemek... Tabii o da bir abuktu yani. Biz hep beraber tırmanacağız. Yok. iki ayrı, ayrı şey yemek çadırı var falan. Ee, tabii çok büyük bütçeli projeler vesaire. Yani bir yandan anlıyorsunuz ama bir yandan o kadar abuk ki yani. Daha da böyle bir ayrım. Neyse. Öyle bir enteresan başladı yani. Hı -hı. 2014 zaten. Bir değişik başlamıştı. Hı -hı. Neyse biz beşinci günün sonunda... İşte ertesi gün şarpalarımız, şarpa ekibimiz, e, ekip arkadaşlarımız e, işte yük taşımak için e, çıkacaklar. Ama ekipten hani herhangi birisi dağa ayak basmadan önce şarpa kültüründe e, çok önemli olan bir puja töreni muhabbeti var. Bu puja töreni işte mesela evlilikte de oluyor, çocuk doğunca, ölümde hani yaptıkları bir tören bu. Bu dağa ayak basmadan önce de yapılan bir tören yani dağdan izin alma adına hmm. çünkü onlar çok için güzel. o dağlar Hem çok önemli evet. yani işte dünyanın tanrıçasının evi orası evet. ee, onların kültüründe ama zaten şöyle hani mesela oralara gidip görünce şey diyorsunuz yani bir tanrı ya da tanrıça varsa zaten hani herhalde burada yaşayacak ne şeye, yani nerede, nerede yaşayacaktı ki başka? falan diye zaten <gülüyor> içinizden onu, o his hissiyat oluyor neyse biz bu töreni çok güzel bir şekilde yaptık işte halaylar çekildi vesaire <gülüyor> bilmem ne ertesi sabah bizim ekipten şerbalar işte diğer ekiplerden şerbalar yavaş yavaş çıkacak artık ekspedisyon süreci başlıyor. Gülnur bir de böyle bir sürü bayraklar görürüz oralarda i̇şte dua, dua bayrakları, bayrakları. Evet. Evet. evet fotoğraflarda hatırladım. Evet. evet o Puja e, töreninin bayrakları her bütün ekip her yerde o bayraklar var o da şey yani her ekibin hani ekibi nasıl tan e, uzaktan tanıyorsunuz işte Puja e, töreni yapıldığı o ne deniyor ona stupa ve oradan başlayıp çadırlara uzanan doğa bayrakları, dua bayrakları. Yani orası evet. bir ekip ondan sonra oraya bakıyorsunuz aynı format orada yani sağınızda var o orada <gülüyor> bir ekip falan <gülüyor> ee, ben şimdi ertesi sabah erkenden uyandım o dua bayraklarından bir tanesi bir uç böyle düşmüş ee, yere değiyor hani o hep, ha, asılı, hep, olan asılı olan şey. olması bir şey yere değiyor şöyle kenarından geçtim ee, işte e, yemek çadırına doğru. Yani sıcak bir şey içeceğim. erken uyandım. içeriye girdim. Ondan sonra e, ondan sonra işte saat sabah 6 gibi miydi, 7 gibi mi? yanlış da bilgi vermeyeyim. Yani erken bir saatti. E, erken kalkanlardan biriydim. O girdim içeriye. Eee Sonra o sesi duyduk yani o çok derinden nasıl ta, yani tarifi o kadar zor Yok, bir ses derinden gelen deprem sesi gibi falan derinden mı? gelen deprem sesi gibi böyle e, bu dünyaya ait değilmiş gibi bir ses yani değişik bir ses çok derinden çok kuvvetli güçlü bir ses hemen e, Hani ne Bunun oluyor ne falan. Tabii. Bu arada tabi e, Everest'in etrafındaki dağlarda o sırtlardan ara ara çığ düşüyor zaten. Hani Ana kampta yaşama e, deneyiminin bir parçası bu. Çığ sesi duyma meselesi. <gülüyor> hani bir, şey, bir şeyler kopuyor, düşüyor. Bakıyorsunuz oradan o düşüyor falan. Ama bu başka bir sesti yani. Çok acayip, çok derin, çok kuvvetli. E, çıktık, baktık. Böyle bir, bir toz bulutu var. Ama hani bu bir çıkarçı değil. Bu işte apartmanlar büyüklüğündeki buz bloklarının düşüp yarattığı bir çığ. Ee, bu, bunu gördük ve ben şöyle baktım. Bizim ekipteki şerpaların başı olan işte Serdar deniyor onlara. baş şerpa. Çantasına bir şeyler koyuyor ayakkabılarını bağlayıp buzula doğru koşmaya başladı. Onun arkasından birkaç kişi daha sonra birkaç kişi daha hani onlar biliyorlar ne olduğunu Hı -hı. gidip hani bakmak kontrol etmek için öyle başladı ertesi günün sabahı. Yani çok güzel bir kutlama, bir tören böyle çok duygusal e, bir şey yaşadıktan sonra ertesi gününde böyle bir e, şeye uyandık. E, tabii yani bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Neyse ki hani bizim ekibin bu en Discovery Channel falan oradan yani logistiği çok sağlam bütün rescue operasyonu bizim e, kampta organize edildi dolayısıyla olup biten her şey zaten telsizlerden duyuyoruz işte helikopterler ayarlanıyor bilmem ne helikopterler geliyor on e, işte olan çığın olduğu bölgenin e, üzerinde uçup bakıyorlar işte geri dönüyorlar falan böyle bir şey biz sadece oturup bunu sadece izleyebildik İzliyorsun. yani izleyebildiğimiz kadar yani çoğu hmm. izleyemedik izle izlemeye çalıştık takip etmeye çalıştık. Ee, şimdi normalde e, bu kumbu e, Icefall e, kısmı bu yani ana kampla birinci kamp arası Nepal rotasında en tehlikeli kısım. Burası bir buz nehri diyeyim. Sürekli oynayan kim, hareket eden bir şey. ama hani oynayan şeyler e, e dediğim gibi binalar daha büyüklüğünde buz kütleleri. Şimdi hava, güneş doğduktan sonra bu oynama hali daha çok oluyor. Çünkü eriyor, eriyor. bir şeyler falan daha kolay e, çözünüyor e, Kütleler o, oynuyor. E, dolayısıyla o kumbu buzuluğunu geçme saati çok erken, yani gece kafa lambalarıyla kramponları takıp öyle gidiyorsunuz. Yani orada gündüz olmamamız lazım. Evet. Neyse işte şarpı tabii ki onlar da bunu biliyorlar. Ee, fakat işte bunlar bir noktaya geliyorlar. Bu işte çatlakların üzerine konuna, konulmuş daha önce keşarpların koyduğu merdivenlerden bir tanesi. Ucu boşa çıkmış. Zaten hani belli yerlerden geçerken hani bir önünüzdeki ve arkanızdaki insanla araya mesafe koyarak geçiyorsunuz. Yani bir şey düşerse hani bir kişiyi vursun, herkesi vurmasın hmm, mantığıyla. Fakat orada böyle bir problem olunca işte ilk onu... E, ...sabitlemeye çalışan şarpa orada uğraşıyor... ...derken arkadaki geliyor... ...derken arkadaki geliyor... ...orada bir birikme oluyor... Hmm. ...normalde olmayan bir şey bu... ...yani o noktada o kadar insan... ...17 gerekiyor. kişi Aynı zaten olmuyor... Yani. ...ama bu... E, ...bu sebepten onları orada... ...vakit geçiyor... ...ve e, buz kütleleri düşüyor... ...ama zaten hani bu işi... Yıllardır yapan insanların hep dediği bir şey vardı yani oradaki obuzular bir gün düşecek ve bir sürü insan mesela o sebeplerden hani Tibet tarafından tırmanmayı tercih şey ediyordu. Diyorlar. O risk, o, o bu objektif riski almamak için yani orası riskli tabii ki ama bu kum bu kumbu, buzulu enteresan Ey, bir fenomen. Ee, şimdi tabii şimdi merakla bekliyorum arkası nasıl gelecek. Yani, yani. E, tabii çok. Yani öyle hıçkır hıçkır ağlama hali falan olmuyor yani böyle bakıyorsunuz yani ne olduğunu bir kere önce kafada anlamaya onu rejistre etmeye çalışıyorsunuz yani şimdi ne oldu hani e, tamam çığ düşer okumuşsunuz belgeselarda görmüşsünüz çığ düşebilir hani, ve düştü şimdi ona nasıl tepki vereceğiz yani öyle bir skript yok bir şey yok e, hemen hani e, alıp uygulanacak ya ben biz bütün gün Sadece rescue'yu izledik. Ee, bizim ekibimizden, tırmanış ekibinden bir tane adam doktordu. Oradan o indirilen helikopterin işte ucundaki halatla tek tek onları indirildi. Onların konulduğu çadıra gidip yardım etmişti ve ee, o prosese. Ee, o geri geldi ve onun hani yüzünü görünce zaten hani bizim için biz görmedik o insancıkları tabii ki. Ee, orada hani yavaş yavaş işin şeyi rengi belli olmaya başladı ve tabi onun sonrasında olan dinamikler de çok enteresandı. tabi orada çok büyük bir acı var ama işte mesela bazı ha, ha, 17 kişi gitti yani orada. 17 kişi gitti. Beşi de bizim ekipten bir önceki gün halay çektiğimiz e, şarparlar e, yani orada tabi şimdi işin ticari kısmının dinamikleri ne. E, nin işte en karanlık şeylerini görme e, hali bu e, olaylarda daha çok ön göz önüne çıkıyor mesela işte bu rekor işte zirveden atlayacak olan adam e, işte ben işte bilmem kaç milyon dolarlık yatırım yaptım tamam. ben çıkacağım hani çünkü hani böyle çok büyük bir kaza daha sezonun en başında <gülüyor> tamam da. hani sezonda dağcılar ölüyor vesaire bu, bunu biliyoruz ama sezonun ilk günü çok büyük bir kayıp olunca çerpalar tırmanışa kapatma kararı Aynen. alma Aynen. sürecine girdiler bu adam da yani çok çok enteresandı e, tırmanmak yani ısrar ediyordu tırmanmak Aynen. için ve öyle bir noktaya geldi ki buna birkaç kişi şey dedi e, hatırlıyorum bu e, sen biraz bizce sesini biraz kes, kes. çünkü hmm. dikkat çekiyorsun şu anda ve hani bu iş çok tansiyon çok arttı, arttı. yani hmm. ve onun ertesi sabah apar topar helikopterle helikopter çağırıldı onun için ve o geri indirildi. Şimdi. Çünkü o problem çıkmaya, çıkmaya başlamıştı. Ee, biz tabii ne denirse biz onu yaptık hani benim zaten içimde o insancıkların öldüğü yerlerin üzerine basarak geçme yani öyle yani çok abuk bir durumdu. Hani biz zaten onu proses edememişiz. Sonuçta çok büyük toplantılar, tartışmalar şeyler oldu bütün ana kampta. Ve şarpalar tabii ki son söz onların, onların dağı ve onlarsız bizim tırmanmamız söz konusu değil. Ne de, de, de dedilerse ne diyeceklerdiyse zaten biz onu yapacaktık. Hı hı. O şekilde o sezon Kapağında. Kapağında. Biz bütün <gülüyor> ekipmanlarımızı, huşlarımızı tekrar geri Toplayıp doldurup gerisin geri. gerisin geri dağdan indik. Bu Everest ama benim de takip ettiğim kadarıyla bir epey dağcının kaybına, hayatına, var, var, hayatına var olan bir tırmanış herhalde. Yani evet her sezon ölüm oluyor. Evet. Bu da da gerçekten hani bu da kendi iklimini yaratan kendi coğrafyası işte oynak buzulları inanılmaz bir coğrafyası olan yani acayip bir yer dünyanın en yüksek noktası yani risk olmaması zaten söz konusu değil. Ee, Tabi bunları hepsini anlayıp özümseyip kabul edip gitmek lazım. Yani benim o noktada belki de o süreci sal nasıl diyeyim biraz daha, daha sağlam bir kafayla atlatmamın en büyük şeyi bence şu yani ben 2011'de e, babamı kanser kansere kaybettim ve o da o süreçte de yani bir gün telefon geldi işte Gülür babama bir şey oluyor işte ablamlar aradı ben döndüm iki ay içinde benim babam hani son, o süreci yaşadıktan sonra hani zaten hani her ailede Herkesin hayatında böyle hikayeler var falan ama ben o süreçte çok zor da olsa hani onu kabullenmeyi öğrendim, öğrendim. öğrenmek zorunda kaldığım için gözümün önünde böyle bir şey olunca e, hani ben de sağlamım hani yani bu e, yani burada şımarıklık yapmaya gerek yok yani bu iş. Doğru. Bu yıl buraya kadarmış. Doğru. Tabii ki hani e, ister istemez yani o zaman kafada sorular hani o kadar zor uğraşıp tekrar gidebilmişim. Bir daha gidebilir miyim? belli değil e, Ama tabii ki ekibimiz hepimiz işte kucaklaştık, ağlaştık, <gülüyor> indik. Konu kapandı. Konu kapandı. Evet. O zaman bu kadar üzüntülü şey Şimdi üzerine ne? bir parça arası verirsek. <gülüyor> Değelim evet. Bunun ismi farklı olsun. Hepi diyelim. diyelim, evet ceket arasında, evet e, parçadan sonra kaldığımız yerden devam, bir dört sene ileriye gideceğiz ve Everest macerasını tamamlayacağız. Mutlu son. Sevgili laflayacağız dinleyicilerim, sevgili kolumuz Gülnürt Tumbat'ın 2014'teki o yaşanan büyük çığdan sonra ki Everest sevdası hiç bitmedi diyebiliriz herhalde. O zaten aklına koyduğum bir şeydi 7, 7 kıta 7 zirve projesinde bir büyük bir parçası aslında. Ama 2014'te geri döndükten sonra başka girişimlerin oldu. Everest hemen gelmedi diye biliyorum. İstersen şimdi o hikayeleri senden alalım. Aralarda neler var? Evet, sonuçta hani Everest'in sezonu Nisan-Mayıs ve ben bir akademisyenim yani ders veriyorum. Dönemin ortasında öğrencileri bırakıp böyle bir şeye çıkmak söz konusu değil. Yani hani ya sabbatical izin alacaksınız ya da ücretsiz izin Hı. alacaksınız. O da altı ay hani en az. Şimdi çok büyük bir belirsizlik var vardı döndüm i̇şte normal hayatıma devam etmeye çalışıyorum ama e, tabi aklım hep dağlarda o arada da e, hani bu yedi zirve meselesini ben e, o çığdan sonra daha da belirginleştirdim yani o, o trajeden sonra kesin yapmaya esasında yani babamın ölümünden sonra onu proje haline dönüştürmüştüm sonra Everest'e gittik çığ oldu vesaire o içimdeki şey ateş diyeyim <gülüyor> Daha da güçlendi ondan sonra. Yani o beni daha da hırslandı diyeyim. Ee, sonra 2015'te e, bu 7 kıtayı 7 zirve e, muhabbetinin parçası olan Okyanusya kıtasının, Okyanusya kıtası diye bilinen içinde Avustralya'nın da olduğu işte Endonezya'nın bütün adaların yani orada yüzlerce irili ufaklı adanın olduğu bütün Okyanusya kıtasının en yüksek zirvesi Batı Papua'da, Papua Yeni Gine değil, Batı Papua'da yani Endonezya'ya ait olan Batı Papua kısmında bulunan işte 4.800 küsür metrelik bir dağ. Ee, ben 2015 Temmuz'da oraya gittim. Okyanusya zirvesinin ilk e, Türk tırmanışı oldu e, 2015'te. Çok enteresan bir coğrafya. Yani onun hikayesi apay. Yani oradaki o kabileler... Ee, kabilelerin işte yaşadığı yağmur ormanı, yağmur ormanı dibindeki dünyanın en büyük işte altın madenlerinden biri olan Newport, Amerika altın madeni ve çıkarken gece tırmanışa başlıyoruz falan. Böyle bir ışık yani karanlıkta kafalanmalarıyla başladık. Böyle bir gökyüzünde hani hafif aydınlanma görür gibi bir öyle bir durum oldu. Sonra ne oluyor falan hani kafalanması ışığı da değil o. Sonra bir bak Baktık ki sonra anladık yani ne o odağın dibindeki altın madeninde çalışan iş makinelerinin gökyüzüne yansıttığı ışıkmış yani öyle acayip bir coğrafyaydı orası ama hep kabile yani yılda sadece 40-50 tane yabancının gittiği West Papua ee, o, o çok çok çok enteresan bir tecrübeydi. Geçenlerde bir arkadaşım bir fotoğraf çektirmiş, bir ışık kuzmesi gelmiş üstüne. <gülüyor> seni dedim ışınlayacağım. Çok şikayet ediyordu böyle, ee, çok yoğun yaşamdan ve çok yoğun çalışmadan. Seni dedim Afrika'ya ışınlayacağım. Bir yaprak bir mızrakla gidiyorsun. Aynen öyle yaşıyorlar yani orada. Aynen öyle. Bir yaprak bir mızrak. Aynen öyle yani. Haya onların yani bir kabilenin. Yerinde falan kaldık ilk gece ilk yürüyüşe başladığımız yerlerde Ne güzeldir ya kim bilir Enteresandı Sen... güzeldi evet. Çok çok enteresan bir tecrübeydi Çok farklıydı yani e, Gittiğim gördüğüm yerlerden 2015 O dağı o şekilde tırmandık e, Sonra Tabii ben e, Tekrar ne zaman Gidebilirim Everest e, Sorularıyla dolu Kafam kalbim yani günlük hayatımı devam etmeye çalışıyorum. Ee, sabbatical'la başvurmak için bir de bunlar garanti de değil. Hani 7 yılda bir hakkınız var, var ama projeksiz de verecekler diye bir, şey yok, bir şey yıl boyunca o komiteden ona gidecek, ona gidecek falan. Yok dedim yani ben ücret yani çok büyük bir şeyin sorumluluğunun altına girme girmek icabetti ve hani ücretsiz izin alma Sizin. muhabbetini ben ilk defa orada artık ciddi düşünmeye başladım ee, işte kredi çekildi vesaire yani o, o sorunun da çözümünü <gülüyor> o şekilde bulup evet. e, gittim ve bu sefer daha önce bahsettiğim gibi hani küçük bir ekiple daha sağlam daha ayakları yere basan çok hani gösteriş merak olmayan bir grupla gitme isteği hep zaten vardı ee, ve öyle bir ekip işte Ryan Waters onunla da 2014'te e, Everest'le tanışmıştık zaten sonrasında da işte Katmandu'da falan vakit geçirdiğimiz arkadaş olmuştuk ee, ben ona sordum yani kimlerle gideceksin ekibinde kimler var rehber o kendisi yani küçük bir ekip olacak işte bir Amerikalı bir Norveçli bir Brezilyalı işte bir de sen olursun hani ...bunlar düz, düzgün tipler mi? Yani benim tek kriterim <gülüyor> o yani... ...düzgün, normal, ayağı yere basan sen tipler sen mi bunlar? Evet Gülnür dedi. O da hani beni de tanıdığı için... Hani ...direkt anladı, anladı... ...zaten o da öyle insanlarla hep... Giden, ...tırmanan bir insan kendisi. Neyse, okey dedik ve... ...biz 2018'de... E, ...işte bu ekipimde... ...beş kişilik ekip. Yani aslanlar gibi olması Ama kimse iyilik... kimseyi daha önce tanımıyor. Tabii. Tanımıyor ama herkes Ryan'ı tanıyor. Tanıyor Ryan'la daha önce tırmanılmış. İşte Ryan'ın arkadaşlık var. Ryan'ın felsefesi anlaşılmış. Onun hani olaya yakla, olaylara yaklaşımı biliniyor vesaire. Ee, gittik. Yine e, 2018. O süreçte de şimdi artık tabii böyle bütün hayatımı bunlara göre şekillendirdiğim için oturdum ve kendime şöyle dedim. Yani evet yine çığ düşebilir bu. Çok Tabii. büyük bir borcun altına giriyorum. Şöyle böyle vesaire. Ama dedim yani ben kontrol edebileceğim ne varsa hepsini kontrol edeceğim. Ama sonra hani yine bir, bir şey düşer. Olursa, bir şey olursa, artık, olursa evet. hani o üzülmemeyi garantilemeye çalışıyorum. Yani hani yapabileceğim bir Benim şey yoktu. Bir ha, deme halini garantilemek adına. Evet neyi kontrol edebilirim? Ekipmanımı. İşte en iyi ekipmanlar Araştırıldı hepsi falan hani bir sürü opsiyon var ama denemek lazım evet. bilmem ne işte o süreçler ondan sonra sağlıkını kontrol edebilirsin sonra antrenman şimdi antrenman orada çok çok ciddiyle başka yatırımlar yaptım böyle çok ünlü dağcıları antre, dağcılara koçluk yapan bir dağcı bir adam ve bunu hani bilimsel olarak çalışmış koçluk yapan bir adam var Scott Johnston eee bayağı yani ünlü dağcılar onun sporcusu falan. Şimdi ben bunu bu adamın da felsefesini, anlatış tarzını, işte antrenmana yaklaşımını falan çok takip edip Beğendiğim için ya bu adam beni de kabul eder mi acaba? Hani ben <gülüyor> <gülüyor> hani kendim çok antrenman yapıyorum falan ama yani bir yerden sonra işte bu hani garantilemek evet. kısmı yani yapabileceğim en iyisini yapmam lazım diye ben bu adamla iletişime geçtim. Tabii adam böyle alakasız benim yani ben alakasız bir yani onun hayatında önce işte yok hani benim programım çok dolu işte kibarca böyle şey yapmaya çalışıyorum ben seni başkalarına yönlendireyim Yendirin. falan yok dedim hayır yani siz bir tanışsak yani siz ben size bir anlatsam da <gülüyor> <içimdekileri. gülüyor> neyse tam yani o kadar ısrar ettim ki ee, o dönemde adam gerçekten çok kibar şey yaptı ama ben de hani düzgün anlatıyorum, evet. anlatmaya çalışıyorum kendime. Tamam Gülnur dedi seni alacağım ama dedi önce bir denemek istiyorum şimdi hani hmm. hiç tanımıyoruz. Ben sana iki aylık bir şey göndereceğim. Onun öncesinde gideceksin şu laboratuvara. İşte metabolik efficiency i̇stiyorsan. testler yaptıracaksın, şunları yaptıracaksın. Ne istiyorsan yani. <gülüyor> Hepsini okuyayım. Hepsini yapacağım dedim. İşte gittim yaptım. Onun sonuçlarına baktı. İki aylık şeyde her gün onun işte yaptığım antrenmanların sonuçlarına falan. İkinci ayın sonunda ben böyle titrek sesle evet no, yani ne sonuç. olacak falan. <gülüyor> tamam Gülnur dedi evet. ikna ettin. Ben ben wow. seni hazırlayacağım dedi. Sen zaten bu işe kafa hazır. Senin vücudu da hazırlayacağız. Sonra o. Ee, onunla ben çalıştım. Yani adam da Colorado'da, ben San Francisco'dayım ama her gün konuşuyorduk ve o, o süreçte de hani e, onun tecrübeleri, yani adam sadece hani fiziksel training koç değil, yani adam zaten dağcılık yapmış. Yani onun bana çok çok çok büyük katkısı oldu. Çok iyi bir mentor da o da. Ve ben Everest'te katmandoya ayak bastığımda 1 Nisan 2018 ben yani çok sağlam basıyordum. Yani kafamda Kalbimde bu olay zaten çözülmüştü. Yani Hı. bu iş olacak, olacak. görünür diye ben oraya gittim. Ve netekim e, çok düzgün ilerleyen bir ekiple... E, Ama işte, bu ilk, işte, tırmanışın bir özelliği var notlarda. Evet. Nepal'den tırmanan ilk, i̇lk kadın. Cim, olma, evet i̇lk Türk kadın. Evet, olma evet. özelliği var. Yani daha önce hani, e, Türk ekip tırmanışı var. Ama Tibet tarafından e, yapılmış. Yani öyle bir, o bir detay yani hani e, Türklerden tırmananlar tabii ki Everest'te var. Nasıl? Biz e, bir nasıl detay peşindeyiz. E, ben Nepal'den tırmanmak istedim. O bu buzulu ne kadar büyük bir objektif riskte olsa ve bir sürü insanı Tibet tarafından tırmanmaya yönlendiriyor İngilizce olsa de. da benim aklımda hep o vardı. Bir de hani Everest'in ilk gerçekleşen tırmanışı da Nepal rotası. Hani Hmm. O, onların yani ayak izinden şey. gitme işte arzusu. Öyle içimde bir şekilde o ok kalmıştı ve o yüzden öyle istedim. Ee, Bu çok... arada bütün bunlar olurken bir yandan da tezler, doçentlikten evet. profesörlüğe geçiş var. Evet o geçiş neyse ki olmuştu. Ee, o oldu zaten ondan da bir güç alarak... <gülüyor> Ee, dedim artık bana kimse bir şey diyemez Aynen. zaten. Ben <gülüyor> fırsat bu fırsat. <gülüyor> ya bunu yaptım yapayım. yaptım. Kafama koyduğumu yapayım. Güzel. Çok güzel. O şekilde gidildi. Peki Gidin nasıl çıkıyor. oldu şey e, tırmanış orada? Onun tırmanışın da bir şeyi var herhalde. Rahat bir tırmanış mıydı küçük ekip bombasta rağmen? Ee, Zirve yapıldı. Sonra gidiş dönüş kaç gün nedir? E, ben çok merak ediyorum. E, şimdi bütün süreç iki ay standart Everest ekspedisyonu süreci 2 ay yani ben 1 Nisan'da Katmandu'ya uçtum İstanbul'dan. 1 Haziran'da da Katmandu'dan İstanbul'a geri geldim. 2 aylık bir süreç. İşte bunun içinde işte 10-15 gün ana kampa Kamp. yürüyüş var. Ana kampa alışma süreci var. İşte puja töreni tekrar yapılıyor. işte ondan sonra işte birinci, birinci kampın yarısına işte Kumbu Buzuluna çık, in. Sonra birinci kampa çık in, sonra birinci kampa çık bir gece geçir geri in, sonra biri atla direkt ikiye git geri in falan böyle sürekli kalan önündeki haftalar boyunca bunlar yapıldı. Peki bu çık in sebep ne? Bu e, akmatizasyon yani için ha. yavaş yavaş vücudu hazırlamak için sakin sakin yavaş yavaş problemsiz bir şekilde uyum için yapılması gereken süreç, süreç. in çık in çık. çık. Yani o, o da ayrı bir yorucu günlerce, haftalarca süre. Tabii, yani hani bir defa da çıkıyorsun kardeşim, yolda, kalakala hani kala gitmiyorsun yani. Evet. Bu kadar çıkmışken hazır, niye bir daha iniyoruz falan <gülüyor> vardı bir de de biliyor musun? Tabii, tabii <gülüyor> dediğiniz gibi yani çok yorucu bir süreç o, yani in, inip dinleniyorsunuz 3-4 gün sonra hani zaten aralarda da dinlenme, tabii yani. dinleniyorsunuz bayağı ve sonra işte en son şeyde iki, ikinci, ikinci kampa gidip bir gece geçirip ikinci kampta oradan ertesi gün üçüncü kampa çıkıp böyle dokunup geri inip geri sonra direkt e, ana kampa geri iniyorsunuz ve ondan sonra artık o aklimatizasyon sürecinin sonu sonra. o. Yani üçüncü kampa elinizi değdirip sobe deyip indikten sonra o süreç bitmiş oluyor. Şimdi yapılacak işte hava tahminlerini detaylı olarak takip edip bu arada hani o işte ...normal hava raporları, hava tahmini raporları var. Bir de bu işlere böyle çok meraklı, işte nerd dediğimiz hmm. <gülüyor> böyle birkaç isim var. Bu işte oradan buradan hava raporlarını bir araya getirip kendi modelleriyle onları çalıştırıp... Hmm. ...neredeyse günlük saatlik hani e, e, normal hayatta öyle tahminler var ama hani dağın iklimi anlık değiştiği için e, yani zor bir şey tabii, o. Tabii. E, bu bunu yapan insanlar var. Bunları ayrıca para ödüyorsunuz. O özel e, hava tahminini Alabilmek almak ki. için. Yoksa iPhone'dan bakmıyorsun. Yani. Ay, öyle bir şey. <gülüyor> evet, işte e, yani sırf her sezon <gülüyor> ekspedisyonlar için bu işi yapan insanlar ne var, var. ya yani bir iki tane. E, çok da değil yani bir iki tane etip işte biz o şeyleri çok iyi takip ettik. Şimdi ne oluyor? Bu uzun aklimatizasyon sürecinden sonra tabi insanlar artık bir an önce zirveye çıkayım Çekim. bu iş bitsin evet. şeyinde çok yorucu bir süreç şimdi öyle olunca Gülnur şeyi merak ettim bana bir orayı hayal ettirsene o elini koyup sobe dediğin <gülüyor> yer nasıl bir yer ee, <gülüyor> acayip dik yani Hı -hı. ikinci kamptan üçüncü kampa giden rota şöyle dik Şimdi elimle gösteriyorum. <gülüyor> Neredeyse 90 derece 90 bir derece şey. Yani. Değil, <gülüyor> değil yani öyle. çok abartmayayım da yani hani çok Bayağı dik şey buz, buz buz, buz e, sabit hat var. Hı hı. Şöyle resmen dik çıkıyorsunuz. Üçüncü kampın olduğu yer tabii hani düz bir alan yok o eğimde. Hı hı. Üçüncü kampta çadırları kurmak için oraya kazmalarla hı. platform açılıyor. Hı hı. Orada üçüncü kamp orası. Ve orada mesela Çadırdan çıkar çıkmaz hemen o sabit hata kendinizi geçirmeniz gerekiyor. Tuvalet için çıktınız, bir şey için çıktınız. Tabii. Yani hep hatta olmanız gerekiyor evet. ki. yani evet. Öyle hikayeler var mesela işte çok ünlü dağcılar, işte da dahil. Mesela gece çıkıyor, kendini bağlamıyor. bağlamıyor. Hani hemen işimi halledeyim, geleyim derken mesela kayıyor, düşüp Düşüyor ölen. Öyle yani. hikayeler var. Yani üçüncü kamp çok enteresan bir nokta. Sobet ta taşı nasıl bir şey? Sobe taşı. <gülüyor> i̇şte oraya oraya o çömeliyorsunuz, geldik diyorsunuz. Bir nefesinizi hani kontrol edip bir şey içip termostan. Hadi şimdi iniyoruz. O yani sobe dediğimiz. Burası. Burası yer yüzünün en yüksek noktası mı? İşte 7000. Orası da 3. kamp. kamp, evet, kamp. 7300 metreye metre. Ha. Bayağı. Sonra iniyorsunuz. Işte Orada bayraklar bayraklar asılı mı nasıl oluyor? <gülüyor> Orada eğer hani enerjisi olan varsa bayrak taşıyıp açıp asma enerjisi birkaç çadırda görebilirsiniz ama hani ana kamptan sonra o muhabbet çok fa çok fazla, fazla yok. Değil. Yok. Çünkü artık herkes yani gerçekten hayatta kalma mücadelesine Mücadelesin. başladığı için sonra işte bu aklimatizasyon süreci bitip artık bu hava raporları takip edilme sürecinde işte Hani artık tamam yetsin bu bir an önce bitsin yetsin. diyen bir profil, dağcı profili var. Her dağda böyle bu. Himalayalarda, Everest'te özellikle de hani var. Çünkü çok uzun süren ekspedisyonlar aslında anlaşılacak bir durum. Fakat bu insanlar o önlerindeki tahminde ilk buldukları açıklıkta <gülüyor> hadi şurada çıkalım. Bir an önce bitsin ekspedisyon diye giden insan grubu. Bu işte hani gazetelere çıkan, televizyonlara çıkan işte kuyruklar oluştuğu şöyle. onun hepsi gerçek. Ger evet anladım. ama onların hepsinin olduğu zaman da belli. Yani bir gün, iki gün. Hı -hı. O işte sabredememeyen insan grubu. Evet. Ee, bu böyle yani her sezon bu böyle. Ve biz bizim ekipte de böyle bir, bir, bir o bir iki arkadaş işte... Biz de mi acaba Hadi. ama hani artık sıkıldık falan bir tane saatten şey ya bir düğün var ben bir düğüne yetişen falan şöyle ya saçmalıyorsun <gülüyor> yani şu anda bu <gülüyor> ve ben orada şey dedim yani kesinlikle ben ilk aralıkta gitmek istemiyorum Seviyorum. yani hani bunu artık biliyoruz hani e, tabii aslında benim kararım da değil ama işte bizim ekip lideri Ryan öyle herkese bir alan yarattı ne düşünüyorsunuz ben ben kesinlikle gitmiyorum yani ilk açık süreçte eee Sonra neyse anlaştık. Biz bir bir hafta on gün daha ana kampta takıldık. Tabii çok yorucu bir süreç o bekleme evet. süreci de. Ondan sonra biz çıktığımız zaman 21 Mayıs'tı bu arada. 21 Mayıs evet. günü. Çıktığımızda biz çıkarken inen 3-5 dağcı vardı ama biz zirvedeyken kimse yoktu. Hmm. Kimsecikler şey, yoktu. Çok Ve çok... E, çok güzel bir hava. Güzel havada. bir herhalde. Evet. Peki zirvede bir ne kadar kalıyorsunuz böyle bir ekspedisyonda? Çok uzun değil herhalde. Yok değil. Bence şimdi tabii oraya vardığımız saati, benden hani onlara bakmadığım için hiç bence benim evet. <gülüyor> tahminim biz. Ben en azından bir 20-30 dakika falan Yarım saat gibi. kaldık. Yani öyle hissettim ama bilmiyorum gerçeği nedir. Gündür peki bir şey soracağım. Fotoğraf çekiyor musun bu arada? Çekiyorum. <gülüyor> Mümkün var tabii. Çekmeye çalışıyorum ama mesela öyle anlar oluyor ki hani, hani hiçbir şey düşünecek haliniz yok. Tek yapmanız gereken bir adım daha atmak, bütün varlığınızla o adımı atma e, durumu oluyor. Yani orada hani... E, İkinci kat eldivenimi çıkarayım, birinci kat eldivenimle fermuarı açayım, ona ulaşayım, oradan onu... Yani yok, öyle şey bir hal yok. olmuyor her zaman. Anladım. Neyse ki ama bizim ekipte bir ekip arkadaşım Alex bir belgesel için çekim yapıyordu. İşte sırt çantasından böyle çıkan hmm. kamera var, burasında GoPro or, yani her tür ekipmanı var. O zaten her şeyi çekiyordu Çekti. neyse ki biz de ara ara çektik bizim çektiğimiz şeyleri de kullanarak o bir belgesel falan yaptı. Hatta dün iki iki tane belgeselimiz var çırmanışımızla ilgili onun yaptığı dün de e, VR e, e, e, formatını yayınladı. Aa, Daha dün ilk premieri yapıldı. Yani headset takıp bizim ekiple beraber var, hmm. çırmak ee, e, evet o ama çekmeye çalıştım hani o çok e, hani hep aklımda olan bir şey hani bir yandan e, mesela şöyle şimdi siz, sizin sorunuz şunu hatırlattı o dördüncü kamptan e, gece başlıyor tırmanış e, çıkarken gün doğarken e, belki hatırlarsınız bu görseli ee, hani şöyle geriye baktığınızda o Everest'in gölgesinin piramidi görünür bir sürü fotoğraflarda evet, şöyle evet, dönüp evet, tabii. şimdi ben de döndüm o piramidi gördüm evet hani bu oymuş oh, bu evet, kare, şimdi fotoğraf çekesim var ama o kadar soğuk, soğuk. o kadar çekedim şey yok yani bu da versin e, diye öyle devam etmiştim çok güzel valla çok etkili evet, evet bir parçaya gidelim verelim Kü Nando. Evet. Fabrizio Sotti Very Chilz'i evet bir anı sıra dinleyeceğiz. Sonra sevgili Gülnürdan gençlere de mi mesajları var? Onları almak için geri döneceğiz. sevgili laflayacağız dinleyicileri. Bir programın daha sonuna yaklaşıyoruz diyeceğim. Evet. En sonuna evet, bu sonuna... program bitsin hiç istemiyoruz gerçekten. Evet, hiç istemiyoruz. Ee, sevgili Profesör Doktor Gülnur Tumbatı ağırlıyoruz. Evet. İlk başladığımızda sevgili Gülnur Tumbatı ağırlıyorduk. Şimdi Profesör Doktor Gülnur Tumbatı. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Gençlere ne diyeceksin demeden evvel son minik bir hikaye var. Onu da alalım. Bundan sonra da oradan gençlere, gençlere öğütlere gidelim evet. Aa, son hikayemiz e, Antarktika hikayesi. Aralık ayında e, Antarktika'nın en yüksek dağı Vinson'a tırmanmak üzere. Bu Aralık'ta. Bu arada, yani Aralık 2020, 2023'te, 2023'te evet. E, Antarktika'ya gittim. E, e, çok hani Inanılmaz inanılmaz bir tecrübeydi ee, Antarktika tırmanışı, e, lojistiği acayip kompleks bir e, tırmanış. E, çok enteresan insanlarla tanıştım. Şimdi esas oranın, oradan hatırladığım şey şu: şimdi bir tırmanışı yaptık, indik vesaire detaylarını anlatırım. E, sonra şöyle oturduğumu ve şöyle işte kafamı iki elimin arasına alıp şöyle durup sonra bir şey fark ettiğimi fark edip böyle kalp kalp atışımın ritmi değişti. Fark ettiğim şey de şuydu yani bu yedi zirvelerin son zirvesi bu ama bitmedi. Yani yani bitmediğini fark ettim. Hani böyle bitecek, bitiyor artık bu yılların yani. projesi. Ha. Hani şöyle hafifleyeceğim. Yani. Hani hafifledim tabii ki hani çok güzel bir, bir proje oldu işte. Çok güzel tırmanışlar vesaire ama Şöyle bir durduğumda Günnur bu iş bitmedi. Yi kendime söyleme hali çok enteresandı. Çok güzel. Çok güzel. Çok enteresan şeyten... insanlar var dedi. Neler var orada? Yani Hiç dokun bilmediğiniz ne bir var Antarktika'da ne, ne var evet. evet. <gülüyor> Şimdi Antarktika'da eee penguenler var kıyılarında. <gülüyor> e, ama biz içine gittik Şili'den e, Punta Arenas'tan Union Glacier'e gittik. Union yerde bu e, Antarktika'da işte atıyorum siz bir ekspedisyon yapmak istiyorsunuz. Bu tırmanış olabilir. Bir bilimsel araştırma tamam. projesi olabilir vesaire. Çok kirlilik var diyorlar. Doğru mu? Lo yani daha evvelden gelip kalınmış, kamplar kurulmuş falan filan. Onların böyle Böyle bir belgesel seyretmiştim. Bir, bir sürü konteynerlar, bir sürü metal atıklar paslanmış vaziyette falan. Şimdi onlar o başka bir yerde mi yoksa? E, yani o kadar o, bir öyle bir şey yok Hı. benim bildiğim kadarıyla. Yani şöyle kıyı kısımlarında hani eski öyle şeyler olabilir. Çünkü hani bu büyük gemilerle giden Hı -hı. turistler. Hı -hı. Ama mesela onların da işte kıyıda ayak basacağı noktalar zaten belli. Atlantic International Treaty'de belirlenen noktalara ayak basabiliyorsunuz. Öyle ki onun da hani bir takvimi var. Mesela işte bu geminin insanları oraya şu gün şu saat Tabii basacak. Ondan, hani o, o bile her şey kontrollü. <gülüyor> çok kontrollü. Neden öyle? İşte korumaya çalışıyorlar. Koruma evet. işte daha önce hani Güney Kutbu'na ulaşmaya çalışan çok eskilerde o büyük ekspedisyonların bıraktığı yapılar, kulübeler, onlar falan var kıyı kısmında. Daha çok kıyılara yakınlar <gülüyor> evet, sanırım. Yani, yani Antarktika'ydı herhalde. Evet Antarktika'ya hani işte bilimsel araştırmalar için gidilip kurulmuş konteynerlar falan He. da var. Antarktika'ya ee, Antarktika yine ya yani Şili'den Güney Afrika'dan ve Yeni Zelanda'dan ulaşılıyor. Yani o, o ülkelerin orada şeyleri var, hakları daha çok hakları var vesaire. Öyle bir şey olabilir. Çünkü benim, işte biz Union Glacier dediğimiz yer, bu oradaki bir lojistik bir base var. Ve bütün hani bu işleri yapmak için oraya giden insanlar ilk oraya bir gidiyor. Ee, bu Amerikalı bir lojistik şirketi. İşte bütün o buzul, işte Ground Penetration Radarlarla taranmış altında çatlakların olmadığı e, tespit edildikten sonra, sonra oraya, oraya base oraya kuruluyor. Base dediğimizde çadırlar yani büyük çadırlar Bak. ve pır pır uçaklar. Evet. O pır pır uçaklar sizi işte yapacağınız iş neyse. işte biz işte Alps e, Mountain Range'deki işte Winston Dağı'na gideceğiz. Onun ana kampına bizi götürüyor, o bırakıyor. Onu başka bir yere bırakıyor falan. Kaç kişilik bu uçaklar? E, işte kaç kişilik? Altı, yedi, Aa, ufak, evet, min min min minicik. Abi, Bunların hepsi de başka şirket. O lojistik e şirketi uçak için birisiyle kontrat yapıyor, yapıyor vesaire vesaire. Böyle şeyler var. Şimdi herkesin işi gücü bittikten sonra tekrar o Union Glacier'de buluşuluyor. Orada işte tanışıyorsunuz. Yanında oturduğunuz adam işte mesela şey çıkıyor işte Discovery Channel'da onunla ilgili bir dokumentarı var. İşte bilmem kim işte şu kadın işte şimdi daha yeni e, kıyıdan kıtının kıyısından güney kutbuna solo unsupported e, skiing expedition işte kadın rekorunu yeni kırdı geldi işte 31 gündür buzun üzerine tek başına işte şu çocuk işte <gülüyor> o da erkek rekorunu kırmaya çalışıyordu çalışırken işte çatlağa düştü, o rescue pırpıracak gitti. Yani herkesin böyle bir, bir hikayesi şey var. var. Ben yine Ryan'la tırmandım. da çok ünlü bu buzul e, e, ekspedisyonları ortamlarında evet. çok bilinen birisi. Antarktika'nın bir ucundan öbür ucuna e, kızaklarla gitti. Yani bir kıyıdan güney kutbuna oradan öbür ucuna. Onun, ...onunla ilgili belgeseller falan da var. Yani böyle herkesin işte bir kitap yazmış... birisinin bir... ...bir şey keşfetmiş bilimsel bir araştırma... ...yani her dokunduğunuz insan... ...öyle bir insandı ve... ...işte hava bozdu, biz üç gün ekstra... ...orada kalmak zorunda kaldık. Orada işte bu insanlar... ...sunumlar falan yaptılar vakit geçirmek <gülüyor> için. Ay ne güzel. Şimdi orada şunu fark ettim... ...hani hiç kimse, işte 30-40 kişilik... ...bir grup dinliyoruz... Ee, ...kimse birbirine... ...e... Neden böyle bir şey yaptın? Ee, ya da kaç para tuttu? Sorularını sormuyor. Bunu fark ettim. <gülüyor> Çünkü herkes bir şekilde neden kendisinin ve herkesin orada olduğunu anlayıp hissedebiliyor <gülüyor> ve bu işlerin ne kadar malnet olduğunu da zaten biliyor. biliyor. Yani orada sorulan sorular mesela çok farklı hani. Ve orada anlıyorsunuz yani gerçekten çok orada özel yani insan. özel bir grup var. Ee, Antarktika. Enteresan Antalya'yı kaybettim. Wow, çok ben etkilendim e, ya. Sevgili Tarat Kırış geldi aklıma. Evet. Şu anda e, dünya turu yapıyor yelkenliyle. O da e, güney kutbuna giderken yelkenlinin etrafını e, balinalar, balinalar çevirmiş. Ve bu çemberden her bir tanesi geliyor, tekneye yaklaşıyor bir şey yapıyor, oyun bir gösteri oynuyor. yapıyor, bir oyun oynuyor, kafasını uzatıyor, su püskürtüyor, bir şey yapıyor. Ve dedi ki o zaman, ben çok etkilenmiştim ondan. Kokuları değil mi? Evet, büyük Büyükbaş hayvan ahırı gibi kokuyor. Balinalar demişti. Ben de eğer hayatım elverirse gidip bu kokuları duymak istiyorum. Çok, çok etkilenmişti. Çok enteresanmış. Çok evet. Evet. Belki de bu, bu balıklar ...birbirini kokularıyla tanıyorlar suyun altında. Kim bilir? İnsanlar insanların birbirini tanımadığı bir dünyada, tanımak istemediği bir dünyada hayvanlarda çıkartılacak çok şey var. Mutlaka. Bakar evet. zenginlik. Evet. Evet, eee ne diyor? Evet. Şimdi ara ara çok güzel mesajlar verdi ama beni dinlesin evet, diye yakalayalım. Şimdi onu desek de hani onlar onu dinlemeyecek bence. Onun daha onun ne anlama geldiğini hani benim anlamam, ben hala anlamaya çalışıyorum hani... ...sürekli kendimizi tanıma işleri bunlar aslında yani tamamen kendimle ilgili kendimi tanıma şeyleri. O yüzden hani... Gençler kendini tanısın. Yani kendilerine zaman versinler yani bazı şeyler kend, yani sab, sabır edildiğinde... İşte kalbini açarak, zihnini açarak ve sabrederek gününü geçirdiğinde işte günler, haftaları, ayları, yılları bir şekilde taşlar yerine oturuyor. Ama sabretmek ve işte bu farkındalığı öğrenmek. Yani farkındalık ne demek? Hani kendinin farkındalığı, dünyanın farkındalığı. İşte kalp atışının farkındalığı, kalp atışının hızının farkındalığı. Yani çok böyle kompleks şeyler değil, yani basit şeyler. Şimdi tabii bir de en önemli belki hani benim kendi hikayemde kendimin öğrendiği şey, bir şeyi gerçekten bütün kalbinizle istiyorsanız, yani bazen hani istediğinizi sanıyorsunuz bir şeyi, ama hani Hı -hı. o yarım istenen bir, bir şey. şeymiş falan. Hani tam yani istiyorsunuz ama gerçekten o sana bir katkısı var mı ya da seni sen yapacak bir şey mi o gerçekten? O daha belli değil falan. Ama eğer e, gerçekten istiyorsanız bir şeyi, o e, onu oldurmak için e, yolları ona göre önünde önünüzde açıyor ve çiziyor. Yani ben öyle hissediyorum hani e, o, o zaten içinizdeki tutkuysa yani hırs değil. Yani hırs çünkü evet, biraz daha bir şey. negatif, negatif bir şey de var. Kendine zarar veren bir şey. Belki başkalarına da zarar verir. Ama tutku dediğimiz şey yani böyle içini sarıp sarmalayan e, yani hep aklında olan, hepsini düşündüren bir şey ve ister istemez hani zaten bütün yaptığınız, bütün enerjiniz, işler, güçler, o olsun diye zaten uğraşıyor oluyor. O yüzden hani biraz sabretmek ve zaten hani gerçekten duysanız bunu, onun olduğunu da şöyle görmek, onu doyumsayarak hani ona izin vererek görmeye çalışmak. Ee, hani öyle, de bunlar çok şey kaldı. Felsefik, çok abstrakt ama hani işin özünde şöyle bir şey var. Eee Oturup işte sizin de fark ettiğiniz söylediğiniz şey yani gerçekten bunu çalışmak bir dakika bu neymiş şimdi bunu ben şöyle bir durayım bir bakayım bu istediğim şey bu nasıl olabilir yani bir noktadan başlayayım ve öğrenmeye başlayayım o parçaları bir araya getireyim neyi bilmiyorum mu anlayayım bileni bulayım gideyim bilenle konuşayım kapısını çalayım ısrar edeyim ondan onu alana kadar bırakmayayım. Ama hep okuyup anlamaya çalışayım. Yani o sizin ilk yapacağınız bir şey, yani bir sürü şey hani daha önce yapılmış şeyler vesaire. Hani siz kendi tarzınızla o daha değişik yapabilirsiniz vesaire. Yani öğrenilecek, yapılacak o kadar çok şey var ki, o kadar bilgi, o kadar insan, ee, sizinle aynı şeyi yapmamış insanlarla hani paylaşmak, konuşmak. Çünkü hani birbirimizden çok şey öğreniyoruz farkında olmadan. Yani çok değişik insanlarla e, e, vakit geçirmek yani kendinden farklı insanı bulmak çok önemli mesela entelektü, entelektüel olarak değil bu sadece mesela diyorum koşmaya mı gidiyorsun senden daha iyi koşan biriyle koşmaya gideceksin yani senden daha çok şey bilen senden daha farklı şey bilen insanlarla muhatap olacaksın Hı, ki kendini geliştir öğren sen de bir şeyler yapabilir ve kimliğini oluştur yani bu çok önemli hani derler ya seni e, anlatan işte kimliğini anlatan, kimliğini gösteren şey en çok vakit geçirdiğin üç kişidir, beş kişidir, yedi kişidir öyle sayılar var. Yani o çok <gülüyor> ya o çok doğru bir şey. Yani evet. kimle vaktini geçiriyorsun? O vak e, o dikkatini neye veriyorsun? Yani işte ben hani pazarlama hocası olarak şimdi onu söylenen yani attention dediğimiz şey attention's the biggest asset in the world yani attention ekonomi yani ne, onun nereye harcadığını çok dikkat etmek gerekiyor yani en kıymetli şey. Ee, çok sohbetin güzel. çok güzel. Sohbetin ta başında bir hikayeyle tekrar sonlandırabilir miyiz diye düşündüm. O okunulan tahta sıranın üzerine kazınmış yazıyı ...bundan sonra belki sıralara kazıyamayacaksınız ama... ...bütün bunları yapacaklarınızı kafanıza kazıyarak... Evet. ...hareket noktanızın bir başlangıcı olabilir. Çok güzel hikayeler dinledik. Sevgili Güldür Tumbat. Ya. Ama öyle demeyeceğim. Sevgili Profesör Doktor Gündür <gülüyor> evet. Tumbat. Diyeceğiz. Hocam diyeceğiz. Doktora çok... gitmedim, doktora <gülüyor> yaptım. <gülüyor> doktora yaptım, evet. <gülüyor> çok çok teşekkür ediyoruz vallahi. Ayağına sağlık, ağzına sağlık şahane bir program, dop bir program oldu. Biz de artık yavaş yavaş sezonun da sonunda geliyoruz. Evet. Diyebiliriz herhalde ama Vallahi e, patron ne zaman radyo tatile, tatile sokarsa biz zaman Sarp ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Yani beni ağırladınız. Ben zaten sizi bilip keyif. takip ediyordum. E, yani sizden o mesajı görünce yani çok çok mutlu oldum. Çok teşekkür Sağ ederim. Sağol ol. Çok teşekkür. çok teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık. E, haftaya Yeni bir programda görüşmek üzere. Görüşmek diyelim. üzere. Ee, kapanış parçamızı yine konuklu programlarda yaptığımız gibi bir e, Türk yazcıdan e, Batu elden Şallay, yapacağız. E, onu da son çok yakın zamanda çıkmış bir e, albümünden gelecek bu parça. Sine diyeceğiz. Sinejan. Haftaya evet. görüşmek üzere diyelim. İyi haftalar. E, müzikli haftalar. Gülen yüzünüz eksik olmasın. Hoşçakalın. görsev ben Atilla ne yapacağız Joy Ganz'la laflayacağız